Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili Laflaycaz dinleyicilerim. Yine yepyeni bir programda bir perşembe akşamı sizlerle birlikteyiz. Nereye geldik? Maslak Stüdyoları. Evet, değişmeyen Göktürk veya Maslak Stüdyolarından yayınlar devam ediyor 3. sezonda. Evet, 81. programa ayağımız attık. Evet, 81 oldu. Ee, yine çok kıymetli, çok bir keyifli bir konumuz var bu akşam. Evet, Kim var? Teşekkür Anet. ederiz. Kırmadı, kalktı, Maslak'a kadar geldi. Hakan Rauf Tüfekçi. Hoş geldin Hakan. Hoş, Hoş geldin. bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Evet harika bir program olacak. Evet Çünkü, bol sohbetli, evet, bol müzikli. E, buradaki müzikleri de bu sefer sen tatile çıktın Ayşegül tatilde. Ayşegül tatilde evet sen sevgili Hakan Ravuf tüfekçi seçti parçaları. Tabi parçalar Ranos ed ederken hikayelerini de senden rica edeceğiz. Evet e, şimdi nereden eğitim de başlıyoruz evet, klasik, her zamanki gibi. Evet bir eğitimden girelim ilk parçaya kadar ondan sonra arkasını getireceğiz. Eğitim şöyle 1965 doğumluyum Doğduğum yer Konya Ereğli e, Ali Tüfekçi ve Değer Tüfekçi'nin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim Rahmetli babam Gağız Halisesi'ni bitirdikten sonra e, 4 fakülteden kovulduktan sonra askere gitmiş En sonunda 5. fakülte eczacılığı bitirip Ereğli'ye dönmüş Ereğli'ye döndüğü zaman da ee, uzun yıllar İstanbul'da Beyoğlu civarında sürtmenin getirdiği tane azabıyla ben bir evleneyim demiş ve o dönem yine şehre dönmüş bir e, diş doktoru olan annemle annem çok hasta ama hala hayatta ee, annem de Ereğli'de genelde Orta Anadolu'da pek bilinmez ama ağalık diye bir şey vardır. Genelde Güneydoğu ve Doğu'ya şey yapılır. Atfedilir bu ağalık kavramı ama benim rahmetli büyükbabam Ereğli'nin ağasıydı. Ben doğduğum zaman ben ağa torunu diye dünyaya geldim. Hani bunu bir nobles olsun diye söylemiyorum. <gülüyor> Sadece bir yani gerçek ama tabii Ziyaret ağa'ya yakın bir ağa idi benim rahmetli dedem Necmettin Gökbudak. Ee, Onların işte ilk çocuğuyum. İlkokulu öğretmen Abdurrahim İlkokulunda okudum. Bekir Dinçtürk diye dünya şekeri bir ilkokulu öğretmenim vardı. Sonra da ailem o dönem Anadolu'da biraz mürekkep yalamış ve cebi para gömmüş insanların birçoğu gibi çocuğumuzu İstanbul'da ya da büyük şehirde okutalım orta eğitimini furyasında ben de nasibim aldım. İstanbul'a bir Haziran ayında getirildim, otobüsle İstanbul'daki kolej imtihanları işte o dönem hepsi birbirinden ayrı imtihanlar vardı ve bence şimdiki sistemden çok daha keyifliydi çünkü çocuklar için eğlenceydi, işte haftada üç gün yarışa çıkar gibi imtihanlara giriyordunuz. Ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman tabi test usulünü pek bilmediğim için birkaç ders aldım, ne olduğunu öğrendim sonra imtihanlara girmeye başladık, bu süreç yaklaşık üç hafta sonra bitti. Sonra işte seçime geldi, ee, yani Anadolu'dan gelmiş ve testi bilmeyen biri olarak bence hayli başarılıydım, girdim hemen hemen bütün okulları kazandım. Ee, e, rahmetli babamın e, çok e, değerli bir dostu vardı, Türkiye'nin ilk genetik e, hocalarından e, Profesör Asım Cenani, çocuk profesörü, babamı Galatasaray'dan sınıf, sınıf arkadaşı Asım Cenani, rahmetli e, Metin Afşar halamın büyük oğlu, ve Metin Avşar'ın o dönem TÜBİTAK'ta e, muhasebe müdürüydü. İki tane arkadaşı e, bir toplantı yapıldı. Bu çocuk hangi okula verilecek? Çünkü benim kafamda bir tek yer var. Ve ben ayak diretiyorum. Gideceğim okul diyorum. St. Joseph başka yere gitmem. E, babam, Nereden e, geliyor o istek? E, anlatacağım. Babam tutturmuş sen diyor Alman ekolüne git ya Almanya ya Avusturya'ya git diyor. Babam bu zaman Galatasaray Lisesi mezun olmasına hemen beni vermiyor. Galatasaray'ın imtihanına sokmuyor. O zaman bir hakkınız var. Maarif Kolejleri'nden o zaman adı Maarif Koleji. Evet. Ben de Konya Maarif'i yazıp kazanıyorum. Olmaz diyor. Bizim hedef kitlemiz şey. Hani Konya Maarif biz sen İstanbul'da batarsan Konya'ya döneriz dedik diyor. Ee, arada tabii başka bir şey sıkıntı çıkıyor. Tarsus Amerikan e, kazanmışım. Herhalde Türkiye birincisi mi oldum da öyle bir şey oldum ki evet. Tarsus'tan şeyler geldi. Ee, Amerikalılar geldi çocuğu bize verin işte biz okutacağız burada işte şey burslu okuyacak burada filan böyle Ee, şimdi... Türkiye böyle bir konuşma efekti vardı ee, duygulu on, ondan sonra e, sıkıntı tabii büyük çünkü sonuçta tars Amerikan çok iyi bir okul karşında sonuçta bir e, Amerikan sistemi ve sana kucak açmış bir insanlar Kurumda. var kurum var e, baba Galatasaray ve Frankofon sistemi kendisi oradan gelmesine rağmen işte o dönem artık bitti Fransızca diyor annem sesini çıkarmıyor neyse evdeki bu kurul sonuçta dedi ki bu çocuk ne olur ne olur dediler ki bundan yani şey olmaz tüccar olmaz mühendis olmaz bu bilim adamı olur bundan olsa olsa siz bunu yine istediği okula verin San e. çünkü San o zaman Ankara Fen'le beraber ülkenin hani üniversite imtihanı bir kriterdi çok bir mümtaz okullarından evet, biriydi da. neyse ben en sonunda San e yazıldım bir tek sebebi var iki sebebi var daha doğrusu bir tanesi imtihan günü Kalemim kırıldı kalem açmaya uğraşırken imtihanda bize bakan bir gözetmen geldi benim saçımı okşadı aldık kalemimi açtı ve tekrar ölmeye koydu Sonra ben yıllar sonra okula tabii gördüm emekli bir e, frerdi e, hani bir sivil papaz diyorlar ya evet. genelde bu okullara evet. papaz esas onlar evet. din adamı değil eğitmen evet. ama din yolunu seçmişler Tabii Sanjöv'te şöyle bir şey var. Şimdi herkes bu, bu tür okullarda e, işte Türkiye'de Müslüman mahallesine salyangoz satmaya benzer hikayeler var. Esasında biz bu okullarda en azından ben ve benim dönem arkadaşlarım e, yabancı e, dil eğitimi dışında bir eğitim almadık. Yani hani din eğitimi evet. diye bir şey yoktu. Bizim sınıfta Hristiyan arkadaşlarımız vardı onlar giderdi. Biz de din ve ahlak dersimiz vardı. Din ahlak dersi zamanında onlar da kendi katolik ya da protestan eğitimleri varsa onlara göre bir eğitim yapılırdı. Her neyse bu rahmetli frer, frer Honoré, toprağı bol olsun. Sonra okula tanıdım onu. Benim geldi saçımı okşadı ve işte kalemimi önüme tekrar koydu. Bu bende büyük bir şey yarattı. Sempati yarattı evet, o camiyeye karşı. karşı. İki, camdan baktım okulun her tarafı basket potası. Her tarafı <gülüyor> basket potası. Bir kocaman bir bahçe var. O zaman ben de basketbol ya yeni keşfetmişim. Kendime bir top almışım. Onun da basket aşkım şuradan geliyor. Korhan Abay hepimiz biliriz. Sonuçta evet. öyle bir sunucudur, animatördür, işte şudur budur ama esas Korhan Abay, Konya Ereğli'de çok uzun süre yaşamış bir ailenin çocuğudur. Gazel Mezuniyette babam gibi, babası avukat, Mukbıla CHP senatör oldu Konya'dan 1970'lerde. Annesi de diş hekimiydi. Kız kardeşi de annesiz doktor oldu. Evet. Tabi. Yani ben bütün aileyi tanıdığım için Koran abi Ereğli yazın geldiği zaman basket oynardı bizle çocuklarla. Ben orada aşık oldum basketbola. Ereğli çizisinin açık sahada böyle altı biraz taş, biraz toprak bir iki potası vardı. Ben orada basketbol başladım. topunu ve şeyini orada başladım. <gülüyor> i̇şte. Okulda da bunu görünce Senjööf Bahçesi dedim ben burada okuyacağım. Tamam dedim doğru yerdeyiz. <gülüyor> neyse doğru yerdeyiz. Sonuçta Senjöf'e girdim. Senjöf'e e girdim 1976'da 84'te çıktım. 604'e çıktıktan sonra e, üniversite imtihanına 3 gece kalarak daha daha ben ne yazacağımı bilmiyordum şeyde e... Seçimlerde, seçimlerde o zaman oldumda. ikili şey vardı bir şimdi, şimdi tek oldu galiba evet, ama o zaman sınav, sınav evet Tabii bir evet, far yani. farklı şeyler vardı neyse en sonunda şuna karar verdim ailede çok doktor var amcamın e, işte 5 çocuğu var e, bu 5 çocuğun 3 tanesi hekim benim iki, ikinci adım Rauf annemin rahmetli dayısı doktor Rauf Cökbudak'tan geliyor işte annem diş hekim babam eczacı dedim ailede sağlıkta çok insan var ben de doktor olayım dedim ve sonuçta tıbbı yazdım ee, ve ilk olarak e, o zaman e, yarısı burada yarısı Edirne'de olan e, Edirne Tıp Fakültesi vardı. Ciharapaşı eğitim yapıyordu ama Edirne'de de okul açılmıştı. Hmm. İşte Edirne Tıp'ta eğitime başladıktan sonra dördüncü sınıfta bir Fransa'ya gittim. E, böyle bir yaz stajı yapmaya gittim ama uzun sürdü bu stajım benim. E, okuldan izin aldım. E, orada bayağı bir staj yaptım. Rouen Üniversitesi'nde 4-5'te hatta intern yılı 6'da çok da çok yaptım. Güzel. Ondan sonra Türkiye'de de birkaç stajımı bitirdikten sonra işte bütün imtihanlarımı verdim. Fransa'da imtihana girdim. Daha Türkiye'de diploma almadan, çünkü orada öyle bir hakkınız var. Ee, i̇şte imtihanı kazandım ee, ve Montpellier Üniversitesi'nde e, romatoloji bölümüne kabul edildim. Tabi Montpellier Üniversitesi e, şimdi Fransa'nın güneyinde bir yer, Güney Fransa'da, ee, yani orada gittiğiniz zaman ben hiç unutmuyorum ilk İhsas günüm işte 1990'ın Kasım ayı, Kasım'ın kaçı ama ilk haftası yani yeni başlıyoruz. Benden iki sene evvel İhsas'a başlamış bir, şimdi çok yakın dostum var, Doktor Berna Busagol. Busagol geldi bana, tabii benim biliyor ya, Türk ve işte şey olduğumu tabii onların kafasında Türk işte ciddi yani biraz Araplaştırılmış farklı, Türk, evet. farklı filan böyle geldi dedi ki sen Türksün evet dedim dedi ki romatolojinin Mekkesi'ne hoş geldin. Ben anlamadım. Ne diyorsun sen dedim? Burası dedi romatolojinin Mekkesi. Niye dedim? E, senin için Mekke dedi kutsal değil mi? Evet dedi. Müslümanlar için öyledir. Hı. Burası bizim için kutsal bu şehir dedi. Çünkü dedi dünyadaki en iyi servise sen geldin. Hani Aa, biraz çok beni promote etmiyor <gülüyor> şu şey yapıyor. Işte, gaz veriyor bana. Her neyse hatta benim test labımın ilk şeyine de Berner imza attı. Mekkeden çıkmış ilk Türk türde şey, yani yani. evet, yani <gülüyor> yani. şey yaptı. Evet böyle yazdı bana. Çok şey yaptı. Beni işte mutlu Honor etti. Onu etti. Yani. etti güzel, Aynen öyle. E, istiyorsanız arada bir şey çalalım. Evet bir. Ben de eğitim hayatı bitmedi devam ediyor. Çünkü. Evet. Evet. Onu ikinci soruya sarkıtacağız. Bir, bir soluklanalım. İlk parça. Ee, Allah'tan kendi kendine ara verdi Hakan. Yoksa bizim susturmamız <gülüyor> biraz zor olacaktı. <gülüyor> Peki, Peki. Parçaları da. Sevgili Hakan seçti. Evet. E, Aa, ilk... Onu kendisi anons etsin An hikayesini. Peki, peki. Hem hikayesini de alalım. Şimdi ilk parçayı anons edip hikayeyi sonra anlatayım istiyorsanız. Olur. Tabii, Çünkü tabii. E, nasıl, nasıl yine ben başlarsam susmayacağım. Parçayı unutacağız. <gülüyor> tamam. e, Bilevins'tan e, bir klasik. You and the Night and the Music. Hep birlikte dinliyoruz. Bilevins. Akşamlar Cuma günü bizimiz dinleyenler Günaydın diyelim onlara Evet ilk ilk kaydı dinleyen için de Perşembe akşamcılar için de iyi geceler olsun Perşembe Cuma Evet Evet sevgili Hakan Ruh Svetciyi misafir ediyoruz Eğitimden başladık Bitmek bilmiyor eğitim Eğitim bitmiyor Evet Tıp Eğitim uzun, uzun bir eğitim tabii. Eğitim çok önemli bir şey Herkesinki çok kısa bitiyor. Benim de eğitim hayatım aslında kısa bitti ya ben de baktım ki şimdi mesela dört senede üniversiteyi bitirdim. Tam master yapıyordum, iş hayatı başladı Başladım. falan. Yani aslında böyle bir üniversiteye girince tadını çıkarmak için böyle bir yedi sekiz senede falan bitirmek lazım. <gülüyor> Valla benim öyle çok yakın bir dostum var. Ben tıbbı bitirdim, uzmanlığımın yarısına geldiğimde o... Hala bu mühendisliğini bitirememiştir. Çok güzel. Yani Tabii. uzun yıllar sürdü. Evet. Peki eğitimden gittik Fransa'ya kadar geldik. Önce parçayı anlatayım mı? Tabii tabii orada kalmıştık. Şimdi Bilemos. benim için hani demin dedik ya işte benim arkadaşım Bernhard busa gol yaptık. Kâbe falan. servise Burası Rumatolojinin Mekkesi dedi. Şimdi Bilemos da benim için hakikaten çok ayrı bir dünya, ayrı bir isim. Şimdi e, tabii ki e, Bleemans dediğim zaman e, benle bu konuda e, en güzel konuşan insan kim dersek Kerem Görseldirim. Çünkü Kerem Görsev de evet. benim gibi bir Bleemans delisi. E, hatta biz Keremle arada bir böyle bir ara şey yapıyorduk böyle festivallerde. Elinde kaç plak oldu? Şimdi en son ne aldın? <gülüyor> bilmem ne aldın diyorduk. Ben en son Kerem'i 2-3 sene önce son Florence seyahatinde Bleemansın Lost Stations diye e, ...Finlandia'da bir evde kayıtlanmış... ...kayıtlarını buldum... Hmm. ...Kerem orada e, nakavt <gülüyor> ettim ondan beri... Ondan beri da, onda zaten ...zaten artık, artık araya işte Covid şu bir pandemi girdi... ...derken zaten eski görüşmeler... ...işte müzik e, hayatımız... ...yani biz tamam dinleyeceğiz ama... ...sonuçta bittiği için de az konuştuk her neyse... ...Bilevins... E, ...bugün benim NTV Radyo'da yaptığım... ...Cazın Büyüsü programının da e, temelidir... E, ...Bilevins'ı ben... E, Fransa'da keşfettim, ee, öğrencilik yıllarımda, asistanlık yıllarımda keşfettim. Yani adını bilirdim ama e, biz, biz 1980'lerde Türkiye'de bir albüme ulaşmak çok zordu. Şimdi bir kere plak zaten demodi olmuş yoktu, CD'ler vardı, onlar zaten Türkiye'ye gelmiyordu. Biz ne yapıyorduk? Ee, Kadıköy'de altı yolda bizim iki yerimiz vardı, kaset giderdik, doldu. kaset doldururduk. Onlar iki üç tane adamın elinde albüm vardı. Evet, evet. Ee, bir de tabii şu var. 1980'lerden sonra İstanbul Man Jazz Festivali yok müzik festivali vardı ve Bilsak vardı. Şimdi bu ikisinin de Türkiye'ye getirdiği insanlara bakın tamam mı? Bir 15 yıllık periyotta evet. 15 kişi var. Aynı adam dönüp dönüp gelirlerdi. Başka kimse gelmiyordu. Yani ben benim çocukluğum, daha gençliğim yan garbarek aldı Meyolla, evet. Paco, Paco, John McLaughlin, Keith Jarrett, çık Corea. 87'de Oscar Peterson geldiği zaman e, Lütfi Kırdar'ı Eskada Spor sergiye ya ben dedim ah dedim Vay be. bu ne ya dedim Oscar Peterson geldi yani ve ben ilk defa e, hani bir caz zevini e, tamam çıktı bir yani caz zeviydi rahmetli Kit öyle ama, ama yani... bu eski tradisiyonu... Tabi aynen öyle böyle var. bir adamı gördüm yani dedim bu nasıl bir şey Başka dedim bir şey. yani tabi ki şimdi e, 1988 ve 89'da ben bilemasın elime kaseti geçti. Geçme sebebi de biraz evvel bahsettiğim e, 8 yıl Boğaziçi'nde okumuş e, kardeşim Cem Horzum Semih Cem Horzum benim Sen e, dönem arkadaşım. Hakikaten kardeşimdir. E, onun abisi Meli Horzum e, belki bilirsiniz Viyana'da bir dönem Avrupa'nın en büyük caz grubu vardı. Opus diye. Opus'un kapısında işe başlamış. Kapısında işe başladıktan sonra DJ olmuş ve orta olmuş bir adamdır. Yani Meli'nin hayat hikayesi esasında şeydir hani Coppola ya da Scorsese bundan film yapar. Çok, ya da Nuri iyi. Bilge Ceylan ben film yapar. Ama Nur <gülüyor> Bilge film yaparsa caz koymaz Neyse. çünkü caz de demektir. Neyse Melih bize Viyana'dan kaset gönderirdi. Yani bizim bir avantajımız da Melih'ti. Yani herkes 6 evet. yoldaki kadı, kadı, kadı adama muhtaçken bizim bir de Melih şeyimiz vardı. Melih'in var. bir tane şeyinde ben Bill dinlemiştim ve çok hoşuma gitmiştir benim ama bir iki parça vardı. Ben Fransız ekleyici kim olduğunu en sonunda keşfettim. Bilemez çoktan ölmüştü ama o zaman kendime ilk olarak bir tane şey aldım CD player aldım. Bir de bir arkadaşımdan e, borçla e, işte bir amfi e, bir de e, iki tane speaker aldım, hoparlör aldım ve ilk evime sistemi kurduktan sonra ben deli gibi ikinci el e, CD toplamaya başladım. O zaman daha vinil piyasaya girmemişti. Vardı ama yani kimse vinil çalmıyordu 90'larda. E, e, Bende de yani, yaklaşık, bir, yani. yaklaşık bir 10 tanenin üzerinde Bilevins blağ olması evet, lazım şimdi. De güzel, Gidip bir bakayım. Evet de, evet. De, evet eski plaklar. Evet. Ya şimdi tabi e, yani bilemisi sevin sevmeyin ayrı ama Bilevins sonuçta jazz Trio'da e, bir devrim hmm. yapmış bir adam bu bir. E, klasik eğitimli olmasına rağmen e, mesela Bilevins için işte şeyin o, Oliver Nelson'ın bir lafı var. Diyor ki dışı beyaz içi siyah adam diyor. Ya yani bu bir, büyük bir iftihar. Yani ben ben bir olsam bundan daha bir iftihar beklemem. Yani dışı siyah, dışı beyaz ama içi içi siyah diyor ama Bu büyük bir iftihar. bir 2. Eee inanılmaz iyi e, e, e, e, e, ekiplerle çalıştı. Trio'larda çalıştı ve hakikaten Blevins'le çalışan herkes sonra yürüdü, ah, gitti, duydu, kendi başına vuruldu, gitti yürüyüştü. tabii ki. Eee Blevins'in bir diğer özelliği de e, belki de ülkemizde bunu bilen var, bilmeyen var ama Paris'te Blevins Müzik Akademisi var ciddi bir e, piyano e, formasyon merkezi kurumu. Hatta orada ülkemizde bunun bir öğrencisi var. Şu anda Türk caz e, sahnelerinde yıllardan beri sahne alan e, Jean-François Géensilly var. Aa. Jeff Géensilly. Evet. Jeff Géensilly 2003 yılında ilk e, defa benim e, Zuhal Foca'nın büyük yardımları ve Fransız konsolosluğunun ve Büyükelçiliğin yardımına yaptığımız Türk-Fransız caz gecesi yaptık. Bilevins'a saygı gecesi yaptık. Yani. Ben tutturdum bunu yapacağım diye ve yaptım. Zuhal ile Önder abi sağ bana Narcisse açtılar. İşte Konsolosluk ve Büyükelçilik Fransa'dan müzisyenler getirdi. Jeff de hayatında ilk defa sahneye Türkiye'de Narcisse'ye çıktı. Ee, Didel Lockwood vardır bilirsiniz caz e, kemancısı. Onun abisi Francis Lockwood geldi e, şeyden Fransa'dan. Onun e, ön sanatçısı da Jeff'ti. <Gülüyor> Jeff, hmm. Jeff Bilevins okulundan mezun evet. Durum mesela Paris'te. Olanı benim bildiğim başka biri varsa bilmiyorum. Hmm. Hani o varsa beni affetsin. Benim bildiğim tek e, hani, temsilci şeydir, varsa, Jeff'tir. Varsa bilen başka laflı ceza <gülüyor> bir mesaj, mesaj atsın, atsın görelim. Evet. Evet. <gülüyor> e, her neyse işte Bilevins aşkım buradan. Parçanın da şey yani benim Bilevins'a olan aşkımın bir şeyi. Çok güzel bir parça. Evet. Teşekkür ediyorum Şimdi eğitime devam, devam edersek evet. geldik Montpellier'de. işte İssas'a başladım. E, şimdi Türkiye Fransa arasında e, tıpta bir takım farklılıklar var. Mesela Fransa'da e, romatoloji ihtisası ayrı bir ihtisası. Türkiye'de dahiliye ya da fizik tedavi üstüne yapılan bir ihtisası. Bir de Türkiye'de üçüncü bir yol daha var. Termal hekimlikten de romatolojiye geçebiliyorsunuz. Çapatıp Fakültesi'nde hidroklimatoloji bölümü var termal hekimlikle beraber. Oradan romatolog olabiliyorsunuz. Fransa'da ben şeye başlayınca romatolojiye, Türkiye'ye gelme şansım sıfır benim. Çünkü Türkiye'de bu kabul görme ihtimali yok. O zaman ben yanında işte fizik tedavi diploması yapmaya da başladım. Allah'tan benim servisim üst katı romatoloji, alt katı fizik tedaviydi. Aynı adama aydı. Rahmetli Lucien Simon'undu. Profesör Lucien Simon. de büyük emeği vardır. Yani benim gibi yüzlerce insanda büyük emeği vardır. Çok önemli bir romatologtu. Ve eee Amerikan romatolojisinden farklı olarak Fransız romatolojisi sadece immün sistem hastalıkları değil de eklemin ve eklem çevresinin bütün hastalıklarına hakim olmayı tercih eden bir yaklaşımdır. Şimdi hmm. Amerikan romatolojisi daha çok işte iltihaplı hmm. romatizma dediğimiz hmm. olaylara işte ve immün sistem kökenli hastalıklara bakarken ki Amerika'da bu değişti artık. Amerikalılar da artık mekanik problemlere önem vermeye başladı. Lucien Simon bunu 1970'lerin sonunda servis devraldığı zaman bu şeyle yaklaşıyor. Bak üzere tuşa ve mesela. işte fizik tedavi, medical ortopediyi, el cerrahisini, işte protez cerrahisini, romatolojiyle beraber yan yana koyup multidisipliner çalışmaya başlayan ilk ekip Fransa'daki. Tabii önemli bir şey bu sonuçta. Evet. Neyse ben işte o ekipte yavaş yavaş ıı, işi öğrenmeye başladım. E, Lucien Simon komik bir adamdı, i̇şte, işte değişik espleri vardı, bana mesela her hafta başı toplantımız olurdu asistanlara. Bir gün dedi ki, işte ben, benim soyadım tüfekçi, bana tüfeki derdi. Şimdi tüfeki demek Fransızca kimi yapıyorsun demek, tamam hep benimle kafa geçer, tüfeki, tüfek, derdi. Şimdi kimi yapıyorsun, ne yapıyorsun böyle hani, çünkü tüfekçi diyemiyorlardı. Bir gün dedi ki, mesut tüfeki dedi, buyurun dedim, bir tane dedi Fransızca deyim var biliyor musunuz, hangisi dedim. Türk gibi güçlü dedi. Evet dedim Falkman Türk. Evet biliyorum dedim. Peki dedi sorum şu dedi. Böyle bir deyim bizde varken dedi bir Türk'ten daha güçlü ne vardır? Dedim bu bir deyim mi? Hayır dedi. Soru dedi. Şimdi bizim asistan arkadaşlar var. Baş asistanlar var. Hemşireler var. Kırk kişi salonda. Koca salonda. Herkes bakıyor soratına. Herkes bana bakıyor. Ben dedim bilemiyorum dedim. ha güldü böyle yaptı iki Türk dedi <gülüyor> çok <gülüyor> iyi ya <gülüyor> neyse işte benim e, iç sürem e, işte 96, e, 96 yılında e, daha 94 sonunda bitti e, 6 ay daha uzattık fizik tedavi diplomamı da şey yapayım diye sonra bir sene daha uzattık fizik tedavi diplomamın tam olması için filan derken neyse Türkiye şeylerine ulaştık kaç sene geçti toplam orada e, Montpellier'de 11 sene kaldı 11 evet. sene 11 sene kaldım. Ondan sonra işte 2 sene süren baş dönemi oldu. Yine aynı serviste. Sevgili Hakan bir şey soracağım. Tabii. Hiç böyle aklına kalıyor mu? bir? Ya 11 sene değil de şu anda bir daha gitsem bir bir daha daha fazla kalırım diye. O günler eğer 1990'ların ise evet bugünkü Fransa hayatta gitmem. <gülüyor> gitmem. Yani Fransa, yani işte benim bıraktığım Fransa da benim gittiğim Fransa ile bugünkü Fransa uçurum var. Çok başka. Çok... Ufak yerlerde de mi böyle? Her yerde. Yani yani. Bir de şimdi Montpellier artık ufak bir yer değil, çok ciddi bir üniversite kenti evet, ve tıp kentti. Evet. Yani Montpellier şöyle söyleyeyim, ee, İstanbul'a diyelim, İstanbul'da işte şu kadar hastane yatak var, bilmem ne var. Tabii Montpellier'in üç katı yatağı vardır, şusu vardır, bu su vardır, i̇şte aletleri, cihazları vardır. Montpellier'de yapılan ameliyat sayısı, bakılan hasta sayısı İstanbul'un hala en az iki katıdır. Vallahi yani abi, inanılmaz gerçekten. bir şey vardır. Yani şimdi bize yeni başladı bu son, son 10 evet, yıldan tabii beri tabii. sağlık turizmi var değil mi? Şimdi Montpellier e sağlık turizmi yapmıyor ama insanlar koşarak oraya, oraya. gidiyor. Niye? İşte de dedim ya çok eski bir tıp fakültesi abi bir burada kere. Sağlık turizmi dediğinde geliyorlar adamlar. Kızıl deriler yolmuş gibi kafalarını şey ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kafalarını soyduruyorlar da sokakta bir süre ya, sonuçta, kafası bantlı adam görüyorlar. Sonuçta, yani. sonuçta tabii ki yani plastik cerrahi, medikal estetik, e, sağlık turizminde çok önemli iki e, motor. Ama bunun yanında bence diğer e, bilhassa cerrahi evet. branşlarda da bayağı bir insanlar gelmeye yani başladı. Başlamış. Bilhassa Covid sonrası arttı, i̇şte uçak fiyatları arttı seyahat masrafları arttı her şeyin fiyatı arttı ve sağlık sistemleri Avrupa'da biraz daha çökünce Covid yüzünden hı hı. insanlar daha yakın ve daha ucuz buldukları ve belki de Avrupa standartının yakın bir kalite Yereye buldukları için tabi yani. buraya geliyorlar. Yani. Biz, evet. biz daha evvelden sevgili Tanat Kırış'ı e, misafir etmiştik evet. radyo programında buradan kulakları çınmasın selam söyleyelim beyin şöyle bir şey söylemişti bize beyin cerrağı kimse beyin cerrağı olmak istemiyor demişti artık gençlerden Herkes böyle işte estetiklerle alakalı. Balat, Talat Bey bence çok mantıklı bir laf etmiş. Çünkü şimdi 6 sene tıp okudun. Evet. 2 sene hizmete gittin mecburiyet. Geri geldin, imtihanı kazandın. Beyin cerrağı oldun 5 sene. Evet. Etti 6, 2, 8, 5, 13. 13 sene. 2 evet. sene daha gittin mecburiyet hizmete. 15. 15. 15. 18'e tıbba 33 yaşında çıktın. Hiçbir kaybın olmayacak. Evet, Asker'e gittin. Evet. 1 sene 34 yaşında. Artı beyin cerrahisi 5 yılda yetmiyor. Yani o daha uzun bir eğitim gerektiren bir şey. Baş aslanlık lazım, birine çalışmak lazım. Yani 40 yaşına kadar bir eğitim hayatım var. Tamam mı? Çok keyifli iş olabilir. Evet. İşte insan hayatı kurtarıyorsun. Bütün cerrahi branşlar olduğu gibi. Ama yani... E... Kimse o riski almak ister. Fransa'da istedim. bu iş böyleydi. Ben asistanken <gülüyor> Fransa'da, Montpellier'de... Ki Montpellier'de rahmetli Claude Gros diye bir adam vardı profesör. Fransa'nın ikinci beyin cerrahı adam. Hı hı. Ve o zaman Fransa beyin cerrahisi yok. Adam Amerika'da 1946'da Amerika gidiyor savaş sonrası eğitim almaya. 51'de geri geliyor ve Montpellier'de yeri kuruyor. kuruyor. Bir Paris'te var bir burada var. Hı. Paris'teki adam da nereye gidiyor biliyor musunuz? İnanmayacaksınız ama Fransa'nın can düşmanı İngiltere'ye gidiyor sonra. Yani her ne kadar bunlar savaşta beraberse <Gülüyor> bir, bir beni sevmezler. Evet, evet. Adam Londra'da ve İskoçya'da Glasgow'da çok ünlü bir şey vardır. E, beyin cerrahi merkezi vardır. Hı -hı. Orada eğitim Hı -hı. alıp Paris'e geliyor. Monsieur şeye geliyor. Montpellier'e ve ikinci e, Fransız'daki beyin cerrahi merkezini açıyor. Bu adam genel cerrahiden şeye devam ediyor. Beyin cerrahisine. E, ve ben hatırlıyorum. Ben Monsieur yani yaşlılık çok iyi bilirim. Çünkü ben uzman olduktan sonra üniversiteden ayrıldım. Mösyö kurduğu bir omurilik felçleri hastanesi vardı. Parvupo'daki çok, yani çok önemli bir yer. Propara diye, Saint Propara diye bir yer. Orada ben omurilik felçli hastalarının romatizmal şikayetlerini haftanın belli gününe bakıyordum. Mösyö oranın başkanıydı. Çok da sohbet sever hı. bir adamdı. Her cuma öğleyin bütün hekimleri toplar Top yemek var. verirdi. Ve konuşurduk yemekte işte. Çok da ciddi bir Türkiye bilgisi vardı ya. adamın. İnanılmaz bir Türkiye evet. bilgisi vardı ve çok ilginç. Genelde Fransa'da sağcı, solcu fark etmiyor. Bütün eğitimli insanlarda inanılmaz bir Atatürk bilgisi var. Bizden çok daha iyi biliyorlar. Kesin. Artı ve eksileriyle. Yani evet. evet. Artı ve yani bizim gibi işte şey değil. Dogmatik, değil, dogmatik değil. değil. Çok inanılmaz kitaplardan, kaynaklardan ulaşıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar ama bu bilgi ışığında da inanılmaz bir hayranlıkları var. Yani bizdeki gibi bir şey değil tapınma değil, değil ama evet. gerçekmiş ama ya riy Aynen aynen aynen öyle. Ee, ne isim Ösgur hep şey derdi. Monpel de derdi. Ben seni tanısam seni iki derdi beyin cerrahi yapardım derdi. Ki ben imtihana çok evvel girmiştim. Evet. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Ben staj yaparken mesela benim servisteki tek yabancı bendim. Ve uzun yıllar benden su kimse çok gelmedi. Güzel. Beyin cerrahisinde Fransızca konuşanlar böyle yapardı. Hemşire kızlar kafa geçerdi. Hatta bizim böyle partiler falan tanıdık onları. Böyle yaparlardı. Yeni asistanımız geldi. Çok iyi bonjour diyor derlerdi. Yani kafa geçerlerdi. <gülüyor> yoktu şey çünkü var. adam yoktu. Adam yoktu. Adam Kimse yok. istemiyordu Kesinlikle. o. Yani çok bir tek Türkiye'ye ait problem değil, değil, değil bence evet bu. Her yerde aynı şey. Her yerde Demek problem var. Yani. Evet. evet Ne yapalım? Yine parça bir verelim. Parça, arası. Arası parça arası verelim. Arası. Verelim. İkinci e parça... E geçtiğimiz günlerde rahmete kavuşmuş Farva Sanders. Farva Sanders'tan e, Farva Sanders'ın ustası, hocası, e, sırdaşı, e, bir Coltrane bestesi, Naima. Naima da tabii şimdi herkes Naima'yı böyle bir e, oryantalist yaklaşımlar görüyor Hı. ama değil. Naima Coltrane'ın ilk karısının adı. Hı. Yani sonuçta eee Farva Sanders'a e, hakikaten e, Spiritual caz diye bir kavram hani son 20 yılda uyduruldu belki çünkü sonuçta ne Coltrane ne Sanders 1960'larda aletlerini üflerken hiçbir zaman <gülüyor> e, Spritüel caz yapıyoruz diye düşünmediler ama bu işte sonra artık olayın felsefi boyutları genişletildi. E, bence hakikaten e, onun gibi saksafonu üfleyen birini ben daha duymadım. Duyacağım da yani benim ömrüm yattıkça duyacağımı sanmıyorum. Kendisini iki defa canlı seyrettim. Benim belki hayatta gördüğüm en iyi iki performanstı. Yani bunca e, yıldır caz dinliyorum. O yüzden benim için çok e, ayrı bir yeri vardır Faro Sanders. Çok güzel. Dinliyoruz o zaman. tekrar iyi akşamlar sevgili aflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok keyifli, hızlı bir e, akşam oluyor. E, bu bu akşam. Ilk defa biz programda misafirlerimizin yanında konuşamama şeyine geçtik, <gülüyor> durumuna geçtik. Güzel güzel Sevdiğimiz konuklar evet. <gülüyor> Hakan Roft, <Rauf>, Fikri <gülüyor> Evet, bu akşamki konumuz ilk soruda eğitimi hallederiz dedik ama üçüncü soruya da taştı. Artık <gülüyor> e... eğitimi kapatıyoruz. Bu, bu soruda tamam. kapatalım evet. Ee, şimdi Montpellier'de ihsası bitirdim, başarısınlık yaptım. Ee, sonra e, önümde iki seçenek vardı ya orada e, devam etmek, Fransız vatandaşlığı yolunu açmak ve kariyer yapmak ya da Türkiye'ye geri gelmek. Ben Fransa'ya ihsas yapmaya giderken rahmetli babam çok ayak diretmişti. Deli misin sen diye. Dönmeye kalktım yine ayak diretti sen deli misin misin diye. diye. Sen bir deli olduğunu kanıtlasaydı <gülüyor> <bahsedin>, rahat edecektin <gülüyor> <yine> herhalde. <gülüyor> Çünkü giderken istemiyordu. Hani orada işte zorlanacağım, işte beceremeyeceğim korkusu vardı. Bu sefer de Türkiye'yi 2000'lerin başında babam 2001'de rahmetli oldu. Demek ki o dönem Türkiye'nin gidişatını... İlkimlerde bir, şey bir şey yoktu bence Türkiye'de herkesin. <gülüyor> evet. içi, yani ben sonuçta öyle bir şey hissetmeden buraya geldim. İleri görüşlü bir. Aynen öyle. E, zaten tabii çok şey bir şey oldu. E, hafif ironik, hafif trajik bir şey oldu. Ben Türkiye'ye geldim, hemen peşinden babam hasta oldu. Burada tanı problemi oldu. Ben aldım babamı Montpellier'e götürdüm. Montpellier'de e, çok e, benim hala çok iyi dostum olan. E, doktor e, dona diyor babama tanıyı koydu e, çok ilginç bir şey babam e, kan kanserinden vefat etti adam tanıyı koydu beni yan odaya aldı dedi ki 2 yıl 2 ay dedi anlamadım dedim yani maksimum 2 sene yaşar ya da 2 ay yaşar dedi topla böl dedi ortama bul dedi bu Mayıs ayının e, 2000 yılının Mayıs ayında bunu söyledi babam 13. aya girdiğimizde öldü Evet <Gülüyor> ee, ve babamla benim caz hayatıma tabii ki beni babam başlatmıştır. Ondan anlatırız birazdan. Evet, onu hmm. soru soru bir ee, babamla hayatımda ilk defa bir caz konserine Montpellier'de gittim. Babamla yaptığım son seyahatti ve Montpellier'de e, Lorsax diye bir e, şehrin en önemli caz kulübü, iki tane kulüp vardı. Bir tanesinde e, babamla gittik hiç unutmuyorum. O dönem çok Fransa'da meşhur olan birkaç albüm yapan ama sonra silindi maalesef. Biraz onun hayatı Lee Morgan'ın hayatına benzer. Hala yaşıyor ama şey olarak yani, müzikal olarak Frank Nicola diye Martinique doğumlu. Yani Fransa'nın deniz aşırı Şimdi. departmanlarından gelmiş bir trompetçi vardı. Gerçek bir halba trompetçisi. Babamla onun dinlemeye gittik. Babam mest olmuştu. Son, son fakat kibarlıktan sömürgesi demiyorum. <gülüyor> yok o sömürge ayrı sömürgeler bitmiş hikayeler. Yani işte. bu bunlar hala yani Fransız ayı tabi bunun adı Fransız şeydir işte Departement <gülüyor> Dutmer'de geçerdi. bunlar yani deniz aşırı deniz aşırı, deniz aşırı şeyimiz vilayetimizdi. Tabii tabi aynen öyle e, sonra e, Türkiye'ye işte geldim Türkiye'de ne yapacağım ne yapacağım derken e, özel sektörde karar kıldım ııı e, Akademik kariyer yapmak konusunda birkaç gün düşündükten sonra, birkaç görüşmeden sonra vazgeçtim. Bana göre olmadığını anladım. Çünkü zaten Montpöy'de de ben hani çok fazla böyle kağıt çıkarayım, poster yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ben hasta göreyim, sahada olayım, aktif olayım, pratik olayım havasındaydım. O yüzden de özel tıbbı seçtim. Önce işte iki özel hastane sonrasında da bugün hala çalıştığım, Adreste olan muayenemi açtım ve işte neredeyse tabi 20 yıldan beri neredeyse devam ediyor. Ama bu arada bir tıbbi bir şey yaptım yani bilimsel katkı demeyelim de ee, Canan Karata'yı hepimiz sanırız sonuçta kalp kardiyolojik profesörü ama biz onu herkes onun diyet uzmanı sanır. Evet, Albu kadıncaz çok ciddi bir Kardiyo. kalp kardiyolog yani ülkemizin <gülüyor> en önde gelen isimlerinden biri demek ona kadar. Canan bir şekilde benim ailesinden birkaç kişi hastam oldu. Kendisi de geldi bana bir gün. Tutturdu dedi ki o zaman o bilim üniversitesinde dekandı. Gel dedi bize ders ver dedi. Ya etme eyleme derken ben neredeyse 11 sene bilim üniversitesinde şey mevsimlik var. işçi statüsünde çalıştım. Şöyle kötü anlamda söylemiyorum. <gülüyor> Beni Kasım'da iş alıyorlardı. Mayıs'ta, <gülüyor> Haziran'da işten çıkarıyordu. Ben gibi. istemedim yani da şey, bir ünvan istemediğim için sadece Geçici eğitmen olarak e, tıp fakültesinde ders verdim ve fizyoterapi okuluna ders verdim. Ve bugün beni hayatta en çok keyiflendiren olayların bir tanesi de e, eski ders verdiğim öğrencilerimin, hekim ya da fizyoterapistlerin ya gelip beni görmeleri ya da bana referans olup işte git Hakan Hoca'ya, Hakan Ravut Tüfekçiçek e muayen ol demeleridir. Bu bana yani büyük keyif veriyor. Ee, sonuçta yani işte çorbada bizim de küçük bir tuzumuz Tabii oldu. Tabii canım Çok benim de güzel. mesela annemin devamlı sıkıntıları olur bilmem ne olur. Annem 95 oldu şimdi Hakan. Kapar Hakan'a götürürüz. <gülüyor> İki tane sihirli iğne eve gelir hiçbir şey kalmaz. Ama Nesra'nın <gülüyor> ben kaç yıldan beri tanıyorum yani. <gülüyor> evet. Tabii. Sen de manetmiştim var bu arada. Evet evet tabii hiç ondan bahsetmiyoruz. <gülüyor> yok ona <gülüyor> hasta pasta şeyine girmiyoruz burada. <gülüyor> Onlar evet tehlikeli durum. Peki hocalık devam etmiyor anne? Yani. 2000, 2000 sanıyorum 2012'de şey yaptım. Yani bir yani, proje de yok. Hayır, hayır kesinlikle yok. yok zaten yaşım 57'ye gelmiş durumda iş bir öyle proje yok. 57 gibi değil mi? <gülüyor> ya. Yani şu anda tek projem var kızımı iyi büyütmek düzgün şartlarda iyi insan olarak evet. büyütmek. E şimdi en büyük projemiz bu bence. Öbür hayatımda benim. Zaten ona da birazdan istiyorsanız değiniriz. Benim bir de gizli bir hayatım var. Hekimlik dışında e, deniz ve balık merakım var. Ona, sonra. ona yılın sonra. Yılın, evet. yılın, yılın büyük kısmını da İstanbul dışında tıpkı Kerem Görsev gibi Kerem e, teknede piyano çalmayı seviyor. Ben tekneden denize atlamayı seviyorum. <gülüyor> şanlı, öyle. Ha, <gülüyor> Bizim de öyle bir hikayemiz var. Ben Bodrum'a gittim. Kerem'e ben de balık meraklısıyım. Hakan senin gibi. Ve ciddi yolta balıkçılığı yapıyorum. Aa, bu Bozcav'da da başladı. 70'li senelerde. Gittim bir gün dedim ki ya ben çok balık tutmak istiyorum. Beraber balığa çıkalım. Tamam. Dedi ki benim piyano çalışmam lazım. Dedi. Ya kardeşim İstanbul'dan kalktım geldim. Üç gün sonra çalışırsın, iki gün kalacağım burada zaten. Yok elim durur dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve böylece ne biz öğlen yeni çıkılmaması gereken saatte balık Bunda... tutmakta anlamadığı için hiç öğlen balık tutma açıkçası hiçbir şey tutamadan o geri geliyorum. Saçım başım yoluyor. Bir Hakan kızın kaç yaşındı? E, Alize 2014 doğumlu 2014. E, Yakında hmm. dokuz olacak. 9 olacak Ocak sonu doğumlu o, o, daha, Böyle daha... bir tıbba meyili var mı? Valla Alize'nin Alize tıbba meyili var mı bilmiyorum Ama çene çok kuvvetli e, Avukatlık Şimdi Ahmet diyor ya hani biz konuşamıyoruz programda konuk konuştu yani benden almış ama bence benden öncesi benim rahmetli amcamın da şenesi de Orhan Tüfekçi'nin rahmetli bir de anneanne de kuvvetli tabii selam, anneanne de hepsine selam olsun, selam olsun anneanne de çok sıkı şeydir e emekli bir ilkokul öğretmenidir zaten benim eşimin baldızımında benim eşim ve baldızım ikizdir onların da sınıf öğretmeniymiş Bornova'da e Nurdoğan Erkan e ben kendisine müfettiş derim <gülüyor> Hiç ona mesela genelde bize vardır ya anne kayın vardı. Evet. Ben ona ilk gördüğüm günlerde mufettiş diyorum. Çünkü ben de o havayı uyandırıyor kadın. <gülüyor> <Çok gülüyor> mufettiş havası çok uyandırıyor. Çünkü <gülüyor> çok çok yani, güzel. Evet, alalım yine bir parçaya gidelim. Tabii ya, ee, şimdi tabii ki. Şimdi üçüncü parçamız e, 1990'ların ortasına kadar e, Blue Note'un efsane Tom Masters'ı, Rudy, Rudy Van Gelder, e, Alfred Lion'u ikna edip de eski kayıtları bir daha basalım, işte bir sürü isim unutuldu diyene kadar bu adamı unutucuz dünyası. unutu derken müzisyenler unutmadı, dinleyenler unuttu. Ee, adı Duke Pearson. Yani bugün e, standart dediğimiz bütün caza başlayanların ya da herkesin çalmak istediği böyle baba parçalar vardır ya işte onların bazıları bu adam ait. Yani bu adam çok iyi bir piyanist. Hani Harbap döneminin piyanisti 1960 ile 70 arası Blue Note'da e, yüzlerce albümde çalmış. Kendi grup şefi olarak çalmış, Sideman olarak çalmış çok önemli isimlere eşlik etmiş bir adam ama unutulmuş. İşte 1990'ların ortasında bu Blue Note tekrar eski albümleri işte Rudy Gelder'in Blue Note'dan evet. ayrılıp yine Blue Note için çalışmaya devam etmesi dışarıdan hikayesiyle e, keşfedilen adamlardan. Keşfedilen derken tekrar, tekrar hatırlanın. Hani e, o, caz tarihin tozlu sayfaları bir sekilendi böyle araları tekrar dinlenir çıktı. hale geldi evet i̇şte bu da onların bir tanesi benim e, her zaman e, favori piyanistlerimden bir tanesidir e, eğer bu konuyu biraz sonra açarsak çok isterim mesela şimdi yeni nesil caz severlerde bir e, Amerikan cazına ya da mainstream caza karşı bir böyle antipati var. Böyle işte ECM Act dinleyelim. Evet, Orkola cazı, kuzey cazı olsun, ortam cazı olsun. Böyle bir bunalalım, bir keyifsizleşelim ama işte o da çok güzel. Hayatımızı bir kasvete sokalım havası var gibi. Az swing edelim. Yani, yani hiç etmelim hatta. Hiç ama ediyorum. yani hani bu şey değil bir eleştiri değil herkesin zevki kendine bir ama yani böyle bir şey var. Mesela işte... Macaristan'ın bilmem ne ovasında 70'lik tane piyanist sayıyorlar ama Duke Pearson'ı kimse bilmiyor. Bu, bu bana dokunuyor biraz. <gülüyor> yani <gülüyor> biraz belki de ben e, Hakan Atal'ın demli Pürüten Jazz şeyiyim. <gülüyor> ortoks bir jazz e, dinleyicisiyim ama yani hakikaten mesela bu adam da onların biriydi. Şu anda ben keyifle e, konuşuyorum. Çünkü artık e, Bluenot ve Rudy Gelder sayesinde bu adam Göz tekrar öyle. En az, tane, yani. en az 20 tane, en tekrar basıldı bu adamı ya. Yani. Tabii şunun, yani çok ciddi bir şey. Şimdi onun çok e, sevilen bir parçası var, Los Malos e, Ombrés diye. Çok up tempo böyle, tam e, hani eskilerin deyimiyle kombocaz. Süper, dinliyoruz. Ben bu parça ilk defa dinleyeceğim şimdi. O zaman sana da sürpriz olacak. caz dinleyicileri. Tekrar merhaba. Arada biz sadece anonslarda konuşur hale geldik sevgili Hakan Rauf Tüfekçi. Bize pek e, cümle kurma olana arada bile bırakmıyor. Arada bir göstermesi yapmaya çalışıyorum ben. Zorlanıyorum. Harika. <gülüyor> en sevdiğimiz konuk tipi. Şimdi aa, Fransa'da babayla babadan gelen bir merakla caza ilk başlangıç. Arkasından babayla giden bir son, e, konser. son konser. evet Ya bu İnsanın böyle kalbine oturan bir şey biliyor musun? Bu kesinlikle, kesinlikle. Ee, şimdi... Dedim ya ben e, Konya Ereğli doğumluyum. Bir e, 65'inde doğmuşum. Babam da 1940 yılında... E, elinde hani Türk filmleri var ya böyle şey... E, tahta valizler. <gülüyor> tahta valizle babamı... Trene bindiriyorlar ve İstanbul'a gönderiyorlar. Galatasaray içerisinde <gülüyor> Leyli Meccani parası yatılı. Evet. Yani esasında rahmetli büyük babam. Tüfekçi Mahmut bence çok vizyoner bir adammış. En ileri T Tüfekçi Mahmut'un elinde bir diploma olduğunu hiç ben sanmıyorum. Hatırladığım kadarıyla da Latin alfabesiyle doğrusu yazamazdı. Her şey Arapça yazardı hala. Evde ben çok hatırlıyorum. Arapça yazdığı bazı şeyleri hatırlıyorum ve Tüfekçi adı da şeyden geliyor, ciddi bir tüfek ustası. Yani çok ciddi tüfekler yapmış. Amca oğlum der ki Turgut Tüfekçi, Tüfekçi Mahmut'un silahları New York'taki şeylere çıktı, müzayelere çıktı der. Bizim aileye hiçbir şey kalmadı, hepsi gitmiş ama bu arada. Biz bunu bilmiyoruz yani bunun izini süremedik, her neyse. Babamı Galatasaray'a göndermiş, babam 1940'ta gittiği Galatasaray e, macerasını 22 sene sonra 62'de Ereğli'ye dönüyor, eczane açıyor. Sonra annemle ben doğuyorum, sonra kardeşim doğuyor. Babam 1950'de Galatasaray'ı bitirdiği zaman İstanbul'da daha o dönem işte caz grubuyla e falan yeni yeni filizleniyor. Bilmem ne oluyor. Mesela babam çok ciddi bir Erol Pekcan ve Sevinç temsiz hayranıydı ki Erol Pekcan önce Ankara'da sonra İstanbul'a geldi. Tabii tabii bir. onlar Ankara grubu. Tabii, tabii. Ee, zaten şu var Erol rahmetli Erol Pekcan rahmetli Selçuksun rahmetli eee mafi falay evet. bunlar Dizi 56'da geldiği zaman uçağa aprona da girmeden bunlar şeyde Ayşın aletler ellerinde karşıma kurulumda üçü var. Evet, e, evet. Bunların ucu da Ankara'da yaşıyor o dönem yani düşün. E, her neyse babam e, bu bey olduğumdaki eğlence dönemine denk geliyor. Okulda kalıyor. Niye okulda kalıyor? Babam çok iyi bir öğrenci. Dönemin çok parlak talebelerinden bir tanesi. Burs alıyor Hollanda'da. Tarih bursu, Fransızdan bilmem ne bursu oluyor fakat tüfekçi Mahmut, o vizyonör adam diyor ki gidersen hmm, yapıyor hmm. ve babam gidemiyor. İşte önce İstanbul'da e, diş hekimliği, peşinden tıp, kimya, böyle okulları dolaşıyor, e, okuldan atılıyor. Mesela bir okulda bir hocanın işte dişini kırıyor, bunu anlatmak marifet değil ama işte gerçek hmm. babam sonuçta bir hoca <gülüyor> niye yapmış belli değil ama yapmış sonuçta. Beyoğlu'nda yaşıyor. E, Babam çok iyi bir gazeteciliydi, hem lise olarak hem kulüp olarak hmm. hassasıydı. Tabii babamın döneminde de bir anlamak lazım. Babam şimdi mezun olduğu sınıfta babama çakarak kalmış mesela rahmeti Coşkun Özer vardı, büyük babamdan ama Joshun'a sınıfına Sınıf. kalmıştı. İşte Doğan Kololu vardı mesela çok ciddi bir spor düşünürü Türkiye'nin bence yani. Baktığınız baktığın evet. zaman çok ciddi Tabii. yani şimdiki şeye baktığın zaman yani kıyas kabul etmeyecek yok. bir zeka seviyesi, seviye. entelektüel seviye, dünya evet. evrensel bakış spora neyse. Turgay Şeren babamın sınıf arkadaşıydı. Ben e, Ereğli'deki evimize Turgay Şeren'in geldiğini hatırlıyorum, ben yani çok iyi hatırlıyorum. Hatta çok iyi bildiğim bir şey daha var, elimi sıktığı zaman o kadar elleri büyüktü Bilmiyorum. ki ben bayılmıştım devamlı bir elimi içine sokuyordum ellerin içine böyle <gülüyor> çocuktum o zaman çok hoşuma gidiyordu çünkü. Her neyse. Mesela rahmetli Selahattin Beyazıt, babamın yani Dönmerktaşı Galatasaray Lisesi'nden bilmem ne. Babam tabi bu ambiyansla büyümüş bir adam olarak tabi kulüp aşkı babamda da has ee, Okulu bitirmesine rağmen okulda yatılı kalmaya devam ediyor. Yatılı, parasız yatılı onun gibi okuyan çocuklara etüt abil yapıyor. Leyli Meccan etüt abisi. Hmm. Babam akşam bunlar işte yemekhaneden yatmadan önce bir saat etüt var babam etüt abil yapıyor bunlara. Babam ondan sonra Serbest, okula giriş çıkışına kimse karışmıyor, Beyoğlu'na akıyor gece hayatına eğleniyor. Tabii Caz'ı da orada tanıyor orada seviyor Caz'ı ve babam çok iyi dans edermiş. Ben bir iki defa gördüm annem yani şimdi annem tabii maalesef artık konuşamıyor hafızası kayboldu ama annem anlatırdı inanılmaz iyi dans eder derdi inanılmaz öyle böyle değil. Mesela Caddebostan'da yarışmalar falan kazanmış o zaman İstanbullu babam öyle de derler ben görmedim. Daha vardır ama o. Var ama işte öyle bir şey yani, yani sonuçta bu adam Konya Ereğli doğumlu. Hani şey değil hani saraydan çıkmış <gülüyor> yani Salat Nistan çocuğu değil ama neyse. Ee, Ereğli'ye geldiği zaman da işte biz doğduk evde ve benim bildiğim bir radyo vardı. 1974 yılında annem kilise gitti Bizim eve ilk müzik dolabı geldi. O zaman müzik dolabı dediklerini ne biliyor musun? Bir James Bond çanta şu kadar bir şey. Kapağı Kapağın açıyorsun. Kapağı Hoparlörleri için. İçinde, i̇çinde hoparlör var. mono zaten. Evet. Pickup, tape ve radyosu var. Şu kadar bir şeydi hiç unutmuyorum. Ve Sanyo marka. Bizim evdeki ilk alet oydu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir, bir sürü 45'lik vardı ama onlar benim bildiğim 33 çalamıyordu. 78'i çalamıyordu diye hatırlıyorum. Evet, Belki evet, evet, aynen öyle. Belki de yanılıyorum. Ama o zaman şeyler kasetler başlamıştı. Bir de Teyzemin evinde, e, rahmetli teyzemin Fitnat e, Gökbutak'ın evinde, onun kocası da doktor e, Fikret Gökbutak, o da Galatasaray mezunu. Bak, Ereğli'den çıkmış Galatasaray'ı ne de kadar de çok ünlü. Ne ilginç değil, değil Hakan, mi? Hakan dikkatimi çekti, nasıl yardımcısı. isimler hatırlıyorsun ya? Şimdi i̇şte ben de aynı şeyi e, Tebrik ederim. Hafızam iyidir. Ha, ciddi, de, evet. ciddi çok. Neyse, onların evinde mesela eski Benim sistem... Beni muayene ettiğini bile hatırladım, bak ben söylemiyordum. <gülüyor> e, bu şeyler vardı, büyük dönen teypleri. Adı nedir? Makaral teypleri. Makaral teypleri. Evet makaral evet. Onlardan vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, Fikret Bey'in evde Fransızca şarkıları hayal meyve hatırlıyorum ben çocukken. Neyse bizim evde bu geldi. Fakat benim, tabii, bizim evde caz falan yoktu. Kaset yoktu. Benim cazla ilişkim babam sayesinde şöyle başladı. Pazar günleri sabahları televizyonda siyah beyaz serete bir de bir hafta kovboy filmi bir hafta da müzikal oynardı. O müzikallerde ee, ben Louis Armstrong'u gördüm. Nath gördüm. Frank Sinatra'yı gördüm. Şimdi e, bu biraz evvel bahsettiğim e, ECM akt tayfası için bunlar cazmaz değil olabilir ama <gülüyor> benim için caz buydu o zaman. Çocuktum ben. <gülüyor> bu benim şeyimdi. Cazla e, işte tanışmamdı. Sonra biraz daha büyüdüğüm zaman şunu hatırlıyorum. Evdeki radyodan babam gece e, Amerika'nın sesini dinlerdi. Voice of America'yı dinlerdi ve orada Erol Pekcan'ın programı varmış. Ben onu hatırlamıyorum. Sonra babam söyledi bana. Bir de BBC dinlerdi evde. O bu kısa dağladı, S.V. değil mi? Evet, Short. Evet. Short. Orada da çok ciddi plak koleksiyonu var. Tabii tabii, tabii, tabii tabii. Kesinlikle. Tabii. Evet. Helal de şimdi miras yani, olarak Seblaya kalmış, kızına Zaten e, plak koleksiyonu büyüklüğünde ve bilgisinde de çalar olsaydı dünya çapında olurdu. Evet, kesinlikle. İşte benim şeyim böyle başladı, jazz. E, İlk, babamla başladı diyelim, geliyor. tabii. Çok güzel sonra İstanbul'a geldim. San e girdikten sonra, e, yani babamdan öğrendiğim müzik vardı, şimdi ben İstanbul'a geldim, benim arkadaşlarım ne dinliyor? İşte Abba dinliyorlar, işte Boneyen var, şu var, ben bilmiyorum bunları, çünkü bilecek bir şeyim yok ya. yani elde avuçta bir şey yok sonuçta. Malzeme yok. E, malzeme yok yani, nereden <gülüyor> bileceğim, sosyal medya diye bir şey yok, yok şu yok, tabii. bu yok, her neyse. Yavaş yavaş işte ben İstanbul hayatına adapte olmaya başladım. Bir kere ilk geldiğim e aylarda bir aksam vardı bir kere sonuçta ben Ereğli'den geldim. İşte Ereğli'de bir takım kelimeler vardır. İstanbullu ile aynı anlama gelmez. Mesela biz okul bahçesi büyük, benim en büyük hevesim basketbol oynamak. Basket oynuyoruz teneffüsü arkadaşlarla. Biri sırtıma vurur, ben böyle yaparım. Dalımdan etmeyin beni. Dal demek bizim Ereğli'de sırf Sırt, demek. Dalan ümlet ha yere gülerler Ben <gülüyor> öyle tabi itmeyin derdim. Bizim kiler yatarlar <gülüyor> gülmekten. Sonra şey hafta sonunda, mesela cumartesi nereye gidiyorsun? Teyzem bile gidiyoruz. Gil bizde <gülüyor> odur tabi. Evet. Annemin teyzesi var biz ona gideceğiz işte mesela teyzem bile gidiyoruz. Ben derdim aah ümlet gülerdi bana. <gülüyor> ben önce anlamazdım sonra ciddon düştü bende. Neyse bu adaptasyon döneminin sonrası orta iki de filan. Yani 79-80 yıllarında biz tekrar bir böyle hani cazla benim şeyim kulak temasım çünkü babam İstanbul'da unuttu ne televizyon kaldı ne radyo kaldı bir böyle boşluk oldu tekrar başladı hafif hafif ee, biraz evvel bahsettim Boğaziçi'nin 8 sene bir de bitirmişti <gülüyor> kardeşim <gülüyor> Semih Cemurzun abisi o zaman işte bir yana biz onu ben onu çok Melih'i tanımıyorum. Biz orta uçta yavaş yavaş Melik'ten mallar gelmeye başlayınca tekrar bir böyle cazla şey yaptık, haşır neşir olduk. Tabii bir de bizim dönemde yine beni çok etkilemiş hani e, caz dinlememde ciddi bir etkisi olan bir ikinci isim de Aydın Barkod'dur mesela o da benim dönem arkadaşımdır. Aydın bizden bir yaş büyüktü ama bize bir sene çakarak kaldı. Aydın da çok ciddi bir böyle e, free caz meraklısı bir adamdı yani benim için şeydi tabii aydın müzik dinlemek yani uçuşa Kolay değil tabii falan. kolay değildi. <gülüyor> ama sonuçta hep böyle dönem arkadaşlarımdan aldığım işte impas'larla, feedback'lerle biraz da kendi çabamda yavaş yavaş artık hani caz dinleme yoluna çok, güzel, çok o dönemlerde Sen Joseph'in de yani müzik kültürü çok iyiydi. yani caz özelinde demiyorum var, belki Var tabii ki var, tabii ki var ama. Tabii ki var, tabii ki. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim en azından söyleyeceğim isimlerden mesela Rön Macaroğlu Emin fındık Emin Fındıkolu. Hoca yani herkesin Emin Hoca dedi Emin Emin evet. abi Emin Fındıkolu oluyor işte Sarp Maden evet. Cengiz Baysal, evet. Can Kozlu çok adam var Biz bunlar Sanjurel, bunlar bunlar hep benim bildiğim sen yani çok ciddi doğru. bunlar caz, doğru, caz caz caz, caz yani, doğru, yani... güzel Evet ne yapalım yine bir parçaya evet, gelelim tabii ki. Gaylere ee, geri döneceğiz ama tabii sırada 2. parçadayız. dördü çalacağız. 4'ü çalacağız. Evet. Yine Hakan'dan alalım. Şimdi sırada benim her zaman en sevdiğim erkek caz vokalisti kim sorusuna vereceğim yanıt bellidir. Birincisi Johnny Hartman'dır. Onun yeri oynamaz. kafama taş üstte de oynamaz. Karım beni terk etse de oynamaz. İkincisi de Kevin Magoney'dir. Biz kötü parçayı sildik o zaman. Ha? Kötü parçayı silmişiz bu akşam da. yok zaten çalmışsınız <gülüyor> onu. Şimdi Kevin Magoney e, öldü maalesef. E, Diyabet yani şeker hastasıydı ve çok ciddi bir kilo problemi vardı. Rahmetli oldu. E, kendisiyle e, İstanbul'da 2-3 defa yemek yeme e, şerefine eriştim. Benim için hakikaten bir şerefti. Dünya şekeri bir adamdı. Bir kere bu e, Allah'ın ona verdiği o yeteneği farkında ama bununla kimseyi ezmeyen e, ne bileyim yani işte gerçek bir eee Sanatçı beyefendiydi. Evet sanatçıydı. Yani işte bir tane YouTube parçasıyla 3 milyon dinleyici <gülüyor> kazanıp dünyaya tepeden bakan yeni yetmelere hiç benzemeyen bir insandı ve çok da önemli bir bence eğitmendi. Mesela İstanbul'da bir sürü işte birinin ders yaptı hatta ben dinledim. Yani ben anlamam hiç. Ya yani ben ısık çalamam. Gittim. Yarım saat oturdum sonra çıktım tabii sıkıldım çıktım ama baktım yani sonuçta adam ne yapıyor diye. Çok ciddi bir eğitmendi. Eee Kevin'le benim tabii dostluğumuz nasıl başladı? işte Nardis'e ilk geldi. Yani. Ben gittim tanıştım. Her gelen işte önemli insan gibi. Sonuçta buradan tabii her zaman e, söylüyorum. Yani Nardis benim e, caz eğitimimde Nardis'in büyük rolü vardır. Çünkü yani Nardis olmasaydı yıllar evvel işte ben hiç unutmuyorum. Laftan laf ben. Yazın e, bir kış Türkiye'ye bir konferansa geldim. Konuşmacı olarak. Beni aldılar. Nişantaşı'na bir yere götürdüler. Kerem'in kulübü. Hmm. Kırmızı perdeli kulüp. Reasyonun altı. Reasyonun altı katı. Evet. Tren gibi uzun, Tren, olan, evet, yer. uzun olan yer. Ben orada e, Kerem, e, o zaman davulda sanırım hmm, ateş, vardı. ateş vardı. Ateş. Volkan'la beraber galiba evet. Volkan'ın gençlik yılları evet. ve oranın da şeyim e, sanırım ses düzenini Engin yapıyordu. Engin Genç'e son evet. harcisa geçen evet. olabilir büyük ihtimalle Doğulur. öyleydi. Neyse. Evet. Ee, Niye bana anlattın ben şimdi Kerem e anlattım işte ben Nardis'ten Nardistan. sonra Nardis Eğitimden, hikayesi yani Nardis yemeği. hakikaten yani Önderle Zuhal focan gerçekten hakikaten yani Önder abi Zuhal gerçekten İdealist. zamanlar... yani idealisten çok bence <gülüyor> bu aşk ya yani Aşk'tır, bu biliyorsun. yani bunun sonuçta yani bir maddi karşılığı ya, yok manevi karşılığı işte. hiç yok yani e, sonuçta Zuhal ile Önder abi'nin sosyal dünyadaki sıkıntılarını görünce ben devamlı işte müşteri memnuniyeti. Yok müzisyenler bu ay ben niye az çaldım? Öbür niye çok? Neyse uzun hikaye bu. Yani orada çok şey öğrendim. Ee, bir de işte Kevin'dir tanışma sebebi. Kevin benim programa geldi, radyoya geldi. Ondan sonra biz Kevin'le emeğe gittik. Her gelişte görüştük. Benim radyoda her gelişinde muhakkak bir program yaptık. Hala benim elimde 7-8 saatlik kayıt var. Hiç yayınlamadım. Çok güzel. Ee, bunlar hep İngilizce kayıtlar. E, çok e, şeyler e, siz söyleyin adını e, önemli kayıtlar Kuyretli. bunlar. Ne dinleyeceğiz şimdi? Şimdi e, Kevin'in e, Sokol Sweet'in e, pardon Sokol Sweet'in isimli parçasını dinleyeceğiz. Tabii burada yine çok önemli biri var evet. yanında çalan Beni Golson var. Onu da biraz sonra anlatırız. Tamam. Ha, onu... tamam parçadan tamam, tamam. dönüşte dinleyelim, dinleyelim Tamamdır. Dinliyoruz. Harim. I never figured I'd like the Swedish cold It's not my time of year But now I'm happy just as long as I know My Stockholm sweetness near. I never figured I'd like the winter winds that blew in Stockholm town. But now I'm happy just as long as I know my Stockholm sweetness round. Stockholm to me is full of Swedish type sweetening that's where I'll be whenever winter winds blow if I'm in Paris or Rome or London town when winter's in the air I head for Stockholm right away cause I know my Stockholm sweetening's there do do bit do Doob doob doob do <laughs> ¶¶ <laughs> guitar solo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 stockholm sweetness there <laughs> Evet sevgili Laflıcaz dinleyicilerim e, programımıza devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz sevgili Hakan Rauf Tüfekçi. E, eğitimden girdik, doktorluktan, başarılı doktorluk kariyerinden devam ettik ama yani bu son hikayelerden sonra sanki Hakan ciddi bir caz insanı. Yani çalgı, müzik tarafı, müzik yapma tarafı olmamasına Sıfır. rağmen bu kadar cazla ilgili benim tanıdığım az insanlardan. Yani caz benim hayatımın bir parçası. Yani ben caz dinlemeden yaşayamam derler ya işte. Doğru bence. Yani günün her saati hayatımın içinde olan bir şey. Ama bunun tabii ki bir sürü açılma olabilir. Yani ben mesela çok sevdiğim bir psikiyatri arkadaşım var bir gün dedi ki bir gün Akbank Jazz e, panelinde pandemi öncesi Sedat Ergin, Hakan Atala, ben Önder Focağan var. O da konuk. Ama biz onu bilasa çağırdık. Ee, bize Hakan, mı? Hakan Gürüt. Ü. Hakan hayır. Psikiyatrist Aytül. Yani. Aytül Şerçeoğlu. Eee söyleyelim Eyvallah. E, e, bize şey anlattı. Növolans yapılmış bir çalışmayı anlattı. Jazz yani insanların beyin yapısı üzerine filan. Hani biz hep derler ya işte jazz mutsuz insan müziğidir, depresif adam müziğidir, kayıp insan müziğidir, bilmem ne müziğidir, rate müziği derler, bilmem ne derler, her neyse. Ve bunun bir takım şehir efsanelerinin yanında bir de şu var, baktığın zaman bu 1940'larda Bibap'tan Hardbap'a geçiş dönemi ve ondan sonraki Frieza'da geçiş dönemindeki müzisyenlerin hepsinin hayatı bir trajik. Yani hakikaten yani trajik hayatlar Kötü bir tane hayatlar Yerler bilmem belesin. ne biraz sonra mesela şimdi bir parça çalışacağız orada Lee Morgan var ben size Lee Morgan'dan anlatayım biraz korkunç bir hikaye evet, yani saniye. o yüzden ben ne bileyim ben e, mesela Melih biraz bahsettik Melih horzum Opus'un eski orta ve genel müdürlüğünü yapmış adam Melih derdi ki ben derdi Viyana'da cazla insanları sabaha kadar dans ettiriyorum şimdi bunu dediğin zaman millet durup düşünüyor bu mümkün. Niye? Çünkü cazın 1920-30'a gidersen, swing dönemi var. Millet tabii onu dans ki. ediyor. Ya tabi ki. Yani, yani milleton dans ediyor. Yani bir bap çıkmasa, yani bu asi çocuklar çıkmasa, çıkmasa hadi beyaz e, e, hükümranlığına karşı bir Afro-Amerikan akım gelişmese, Mesela... swing devam etse hala millet cazda dans edecekti. Evet, Düşünsene evet, işte biz 1930'un Amerikan filmleri, Amerikan filmleri böyle beyaz bandlar, insanlar, big band'ler işte Benny Godman falan, üflüyor gire, bilmem bir, ne yapıyor e, bilmem big, ne. Büyük orkestralar Peralar, tabi, evet. ama evet. Işte, Eğlence müziği. Güzel güzel kadınlar işte beyaz e, papyonlu olana dans ediyor. E, Şimdi caz dans ediyor ama caz aynı zamanda düşündür insanları evet. yani. düşünmeyi sevk eden bir şey. Hayal artı, etmeyi. Hayal etmeyi artı cazın bir acı gerçeği var yani bence caz insanları biraz da gerçeğe doğru itiyor. Yani caz insanı böyle yani bir yerine bir şey batırıyor tamam mı? Devamlı olarak bir şey batırıyor. Ben şuna inanıyorum. Şimdi demin çaldığımız bir sürü işte parça var. O parçaları her dinlediğimde ben mekan farklı olabilir ya da aynı ya da fark etmez yeni bir şey keşfediyorum. Evet, evet. Ne bileyim yeni bir ses duyuyorum. ya da Kafama yeni bir şey geliyor. Hani e ufka açılıyor insanı. Ya ufka şimdi şunu demek istemiyorum hani böyle sanatçıların bazı şeyi var işte bir anda bir şey gördüm işte dünyam değişti bir roman yazdım resmi benim benim öyle bir yeteneğim. ben ısık çalamayacak kadar yeteneksiz bir adamım yani bunu Kesinlikle. da dürüst olarak söylüyorum ben eldeki materyali paylaşmayı seviyorum insanlarla artı caz tarihi üzerine kafa patlatmayı okumayı ve okuduğumu paylaşmayı seviyorum. İşte yıllardan beri Akbank cihazı neredeyse kaç yıl oldu unuttum artık. 15 yıl mı oldu ne panel yapıyorum. İşte her sene bir konu. Mesela bu sene bir panel yaptık. Adı Zaman Unuttu isimlerdi. Yani bunu biraz sonra açarız konuyu. Yani tamamen şans eseri bulduğum bir yol. Ben bu yolu genişlettim. Çalıştım. Uf kurduğum bir yol. Yani aslında. sonuçta ben ki de düşündükçe mesela, düşündükçe bir şeyler buluyorum caz ile ilgili tamam mı? Mesela ben şimdi bu akşam, şurada sizle işte konuşuyoruz. Şimdi ben mesela bir şey buldum kendi kafamda. Bunu şimdi tabii size söylemeyeceğim. Sizi Söyle. biraz kıvrandıracağım, <gülüyor> sonra söyleyeceğim. Evet. Ha? Bir de insanlar fazla düşünmesin diye Türkiye'de şöyle bir laf vardır. Yani biz düşünmek yerine biat etmeyi e, daha öngören Sevdiğim bir toplum için, için. sevdiğimiz için. Mesela böyle düşünmeye başladın mı ne derler biliyor musun Türkiye'de? Caz, caz yapma. yapma tabii öyle bir deyim var bizde benden Bak, çok yaşayacaksın şimdi bunu, bu konuya gelecektim yani dünyada başka bir dilde bu var öyle mı bilmiyorum yani bu iki anlama geliyor bir bu iki caz yapma dediğin zaman gürültü yapma Tabii yani evet. caz bir gürültü, gürültü aslında. bugün şimdi e, sen gelmeden Atle ile konuşurken mi? şey dedik e, benim programı anlattım 29 Ekim Benim programımın aynı güne denk geliyor Cumhuriyet cazı diye bir şey yaptım ben tamam mı Cumhuriyet derken bir şey yani Cumhuriyet cazı diye bir şey yok esasında ama ben uydurdum kafamdan İşte o dönem ünlü olmuş isimlere Eski birkaç kayıt buldum ama onları çalacak durumda değil Çok kötü kayıtlar Ben de Sevinç Tevz Erol Pekcan'a kadar gittim İşte Sevinç Rahmetli Sevinç Tevz Erol Pekcan işte Tuna abi Allah uzun versin. Ondan sonra işte Rahmetli Mahfif Alay onları çaldım Neşet abiyi çaldım neyse Orada da şunu anlatacaktım sonra vazgeçtim. Bugün bir şey okudum. Hani bunu bu, şunu bugün şunu da söyleyebilirim. Ee, 29 Ekim Cumhuriyet cazı diye program yapıyorum ben ve şunu söyleyemiyorum çünkü çekindim. İnsanlar laf edecek diye. Cumhuriyet tarihinde mesela bir dönem var biliyorsunuz. Atatürk'a müzik yasaklanmış. Hı. Batı üzüne bizi klasik müzik dinlensin demiş. Operalar, operalar. hatta bununla ilgili Engin'in artış devam geçiriyor. Solculara okuyorsunuzdur evet, yani evet. Kemalistler'e falan İfahat evet De devamlı devamlı, devamlı <gülüyor> e kafasını geçiyor. E bir yazı okudum. Yazan Erjument Besat diye bir adam. Şunu söylüyor. Doğu'nun illeti ile Batı'nın mikrobu caz ülkemizi ıslah ediyor. Çok iyi. Ya bu şey yazının başlığı bu. Ha devamında şu var. Diyor ki e, bu cazla beraber diyor işte Charleston dansları yapılıyor diyor. E, İngilizler ve Amerikalılar diyor buraya aynı zamanda diyor uyuşturucu soktular diyor ülkeye diyor. Ülkenin şeyini bozacaklar genetiğiyle oynayacaklar diyor. Yani ona getiriyor lafı. Yani düşün hani şimdi şunu diyebiliriz. Cumhuriyet'le beraber işte Batı'ya doğru pencere açıldı. <gülüyor> Batı müziği işte kucaklandı bilmem ne esaslı. Bir kucaklamadan çok bir itme var, İyine zorlama yani. var tabii. Bir yani şey var kafaya bir vura vura yani sopa hani sopa sopa <gülüyor> şey yapmak var, ee, zorlama var. Cazı da ilk bakış bu. Yani hani şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Batı müziğine açılan kapı tabii cazıda hoş geldin gel değil. Batı'yı ee, bir tek klasik müzik olarak algılıyor. Onun dışındaki müzikleri... Kaka diyor işte caza dedikleri şey mikrop diyorlar. İşte evet. aynen. Ama çok en enteresan. enteresan bir mikruptur. Bir kere girdi mi çıkmaz evet. Bir daha adamaz. Evet çok doğru. Ve evet. ee, şey gibi bu herpes gibi. Evet, herpes vücuda evet. girer ve yaşar. Tabii 20 ben yılda ben bir ister. gelir bir yerini kaşındırır. Bu da öyle bir doğru, şey. Doğru doğru doğru. Peki bu Akbank Jazz danışmanlığından bahsedelim. biraz sonra mı yapalım? Valla o, o konuya değinmişken biraz yapalım. Yani e, çok ben, uzun süredir iş çünkü. E, tabii şöyle oldu. E, e, bu danışmanlık ve jurist kariyerime önce Narcis'e başladım diyebilirim. Yani Narcis Akman hemen hemen yan yana. Şimdi ben Türkiye'ye geldim. işte 2000'de. O sırada işte bir ilk sene alışma senesi. Babamı kaybettim falan derken. 2002'de Narcis açıldı. Ben Narcis'e açıldıktan birkaç ay sonra gittim. Zuhal'le Önder'le tanıştık, sonuçta birbirimizi çok sevdik, muhabbet ettik yani sonuçta benim gibi binlerce insan girip çıkıyor tamam mı yani sonuçta Zuhal'le Önder herkesin dost mu değil. Ben de bir şekilde ya ben çok ısrarcıydım bilmiyorum böyle yapıştım onlara bilmem ne ama sonuçta hani kimya uyuştu, kimya uyuştu. sonra işte benim caz merakım başlayınca ve benim programı da biraz sonra anlatacağım. Niye ben bu MTV'de program yapıyorum? Durup programı, MTV ben, beni evet, bulmadı. Onu onu Onun da şeyin altında Sevin Okya yapıyor. Yani Sevin abla olmasa program olmazdı zaten. Hmm. Ve Bilevins olmasa yine olmazdı hmm. program. Neyse, ee, bir gün işte e, Zuhal ve Önder'le konuşurken işte bu Nardis'teki ulusal caz vokal yarışması hikayesi var. Ondan sonra İkinci senesinden itibaren dediler ki ya sen de gel jüriye gir. Senin de zaten program yapıyorsun. Zaten sen vokali çok seviyorsun bilmem ne. Ben o gün bugündür hiç kaçırmadan, 2000 kaç oldu bilmiyorum. 2006 mıdır ilk yaptığım şey? Bugüne kadar geldik. Yani bugün Türkiye'de caz vokal sahnesinde evet. söyleyen genelde çoğu hanım, erkek çok az var. Evet. Hepsi benim jüri oldum e, bir e, ekip tarafından işte notlandırıldı bir kısmı yurt dışına yarışmalara gönderildi çoğu bu çok başarılı kimi evet. bıraktı başka işte alanlara yöneldi ama benim için inanılmaz keyifli çok anılar güzel. bunlar Şahane. bu bir Şahane. tanesi e, Akbank'a gelirsek Akbank'la ilişki şöyle başlıyor e, ben tabi narsil keşfettiğim zaman keşfettim bir diğer dükkanda Babilondu Babylon'u keşfettim Babilona girip çıkmaya başladım sonra e, Babilon'un e, üç tane kurucusu vardı evet. işte Mehmet Ulu, Ahmet Ulu ve Cem, şimdi rahmetli Mehmet öldü. E, Mehmet Ulu bir şekilde başka bir doktor arkadaşımla bana gönderildi bir sebeple. Ondan sonra ah dedi ben seni tanıyorum kulübe geliyor evet dedim ben de seni tanıyorum filan haber nasılsın? Sonuçta Mehmet de bir türevi çıktı yani işte bunu işte ben buldum işte ilaç ilaç derken Mehmet de biz başladık muhabbet etmeye ben o zaman bekarım. Mehmet de eşinden yeni boşanmış falan. ben işte haftada 2-3 gün gidiyorum ve o zaman ciddi şekilde Babilon'da haftada bir, en az bir gece caz konseri var yani öyle Hı. böyle değil mi? Hani bu güzel, çok, çok güzel zamanlar. Çok güzel zamanlar, Beyoğlu'nun en güzel zamanları. Şey. Neyse ben Mehmet'le biz gidiyoruz üst katta işte barın yanında duruyoruz Mehmet'le orada geyik yapıyoruz. Mehmet'in hep benim çok sevdiğim lafı vardır der ki caz kulüp müziğidir, performans müziğidir der yani evde caz dilenmez. Ben evde dinliyorum ama dediği çok doğrudur. doğru yani doğru. hakikaten canlı dinlemek cazı ayrı bir keyif neyse. Bismet ile çok iyi dost olduk, İşte Ahmet'i tanıyorum. İşte nasıl Ahmet'in annesi Neslihan benim hastam oldu. Bismet'in i̇şte ailesinden insanlar bana gelip gidiyor falan böyle. Hem hem hekim hasta ilişkin var. Hem caz sever iki insan bilmem ne. Ondan sonra e, bir gün Akbank Caz e, o dönem e, işte Ak Sanat yapıyor. Bir şekilde ben e, şeye tanıştım. Akbank Ak Sanat'ın genel bir durum Derya Biga hmm. tanıştım. Hala çok iyi dostum. Ailecek görüştüm bir insan. Ondan sonra e, Derya şaşırdı benim Mehmet Hanım'a falan. neyse konuşurken, konuşurken dedi bizde bir genç caz yarışması var, sen narista yapıyorsun jüriyeli gel burada yap olur dedik. Ondan sonra ben orada bir 2004 ya da 5'te hatırlamıyorum jüriyesi oldum. Bu arada ben tabii Mehmet Uluğa, ben sık sık yurt dışına gidiyorum Fransa'ya, e, İtalya'ya. O zaman İtalyancası bu kadar patlamamıştı. Fransa'da hala caz çok Paris'te seviliyor. İşte ben bütün kulüpleri dolaşıyorum. 3 gece kalsam Paris'te en az 5 kulüp yapıyorum. Bir, bir gecede iki kulübe gidiyorum bir yemekten sonra falan böyle. Sabahlıyorum kulüplerde bayılıyorum zaten buna. Mesela bir isimler Memede gelip caz bak şöyle Belif diledim diyorum şurada şu var, bu var. İşte Mehmet bilmem ne yapıyor. O zaman tabii Mehmet'le Avrupa Jazz Network'ünün şeyine girmemiştim öyletiğimde sonra girdi. Neyse, o isimler mesela bazılarına işte Babilona geldi, işte pozitif onları getiriyor, işte Akbank Jazz'ı onlar Montevideo filan. En sonunda bir şekilde hani gayri resmi sıfatla ben bu işe şey yapmış oldum, ee, başlamış oldum. Ha bunun resmi haline ne zaman oldu dersen, işte 30. yıl Akbank Jazz Festivali için festival yapılamadı ama şey yapıldı biliyorsun bir albüm yapıldı büyük bir albüm yapıldı. 30 yıl işte öncesi sonrası tam adını hatırlamıyorum albümün var şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim o resmi olarak işte o orada 5-6 kişinin ismi var onların bir tanesi bu benim için mesela kızına ne miras bıraktın derlerse işte ne dersin işte bir araba bıraktım Hı. bir tekne bıraktım bir kat bıraktım benim kızıma bırakacağım en büyük miras benim için o plan arkası benim adımdır çok ondan çok daha güzel. bir miras bırakamam ben kızım benim yani. için o benimdir ha kızım bunu alıp çöpe mi atar birine satar mı yoksa e, o o ileride onun da değerini... çocuklar olursa anlatır mı bilmiyorum ama benim için hayatta bırakacağım en iyi miras budur. Değerini bileceğinden eminiz. Evet. En evet. iyi miras o. En güzel hikayelerden bir tanesi bu radyo programı olabilir. Çünkü ta babadan başlayıp bugüne kadar aynen, gelen aynen. Evet, güzel. hikayeler Hikaz var. Hikayeler, müzik hikayeleri. Evet. evet o zaman yine bir ara verelim, bir parçaya gidelim. Tabii evet. e, şimdi sırada e, yine benim e, hayat hikayesi beni her zaman çok etkilemiş bir isim var. Lee Morgan var. Lee Morgan, e, Harbap döneminin çok önemli bir piyanisti, pardon trompetçisi. <Gülüyor> Ee, çok erken yaşta 72 yılında bir Şubat ayında e, nikahlı karı tarafından başından vurup öldürülüyor. Evet, evet maalesef. Çok acı bir hikayedir bu. Lee Morgan'dan bir parça Mr. Kenyatta. Hep birlikte dinliyoruz. Gelsin bakalım. <Gülüyor> Laflayacağız dinleyicileri. Tekrar merhaba. Biz hiç konuşamadığımız için ambal olmuş vaziyetteyiz. Eser arada nerede <gülüyor> kaldık diye birbirimize soruyoruz. Akbank Caz Danışmanlık Kurulu'nda kaldık. Planın arkasında yazan çok kıymetli isimde kaldık. Evet aynen. Evet Orada. o isim benim kızıma bırakacağım. En büyük miras dedim. Evet. Ee, umarım kızım da bunun e, farkına varır diyelim. Bir şey soracağım. Aa, Alize ne kadar merakı var mı şu anda? Zaten Alize, bu yaşlarda başlıyor bu merak. Alize, Alize küçükken şöyle söyleyeyim. Ben onu kucağımda tutup ona müzik dinletiyordum. Hı hı. Şu anda cazı pek sevmiyor. Yani bütün yaşının çocukları gibi böyle işte rap rap. Sekiz yaşında ama çocuklar artık çok değişti yani evet. şimdi 8 yaşında ben hiçbir şey bilmezken kızımın bildikleri karşısa yani küçük ilmi inanılmaz, i̇nanılmaz şey şeyler mi? kulağına kar suyu ne zaman ilk kaçıyorsa bu iş sonra dönüyor dolaşıyor bizi hep kesinlikle eminim ki şundan ben görürüm görmem kim görür bilmiyoruz ama Ali'si ileride inanılmaz bir caz dinleyicisi olacak ben de eminim en azından şu var zaten ben bu dünyadan göçtüyüm zaman ona bırakacağım plak kitap ve CD e, mirasımla hmm. bir şekilde bunları yakmayacak herhalde e, bir defa dinleyse zaten yeter diye yeter. düşünüyorum. <gülüyor> e, Alize e, valla çocukken kucağımda oturur. E, çok ilginçti mesela. Alize'ye ben şey dinletiyordum. Kasanabilirsin. Gık demiyordu. Diana Rives koyuyordum. Hus, husursuz oluyordu. <gülüyor> Sonra tabii şimdi bu caz dünyasında iki diva var ya şimdi mesela Estienne Ellay ile Sarah Vaughan var mı? Şimdi mesela Cassandra ile işte e, Diana Reeves var tamam bir iki tane. Gerçi araları çok kötü değil onların ama. Ben ama Sarah Vaughan ciğidir. <gülüyor> Eyvallah. Ee, şimdi Akbank Jazz hikayesi tabii benim için çok önemli bir hayatımda kilometre taşı. Ee, tabii Akbankla ilişkim öyle kalmadı Akbank Jazz'la. Yıllardan beri de dostlarımın da büyük katkılarıyla işte her sene bir panel düzenliyorum. Bu sene ilk defa iki taneye katıldım. İşte bu seneki 32. festivalde Hakan Atayla ile beraber mafya bir saygı duruşu niteliği taşıyan Mafyalar Gecesi yapıldı Aksanatta 1 Ekim'de. Orada işte Ferit Otman, Kaan Yıldız, Can Çankaya ve Engin Recep oğullarına kurmuş bir kuartet vardı. Bunlar Maffi'nin Türkiye'de en çok çaldığı insanlar, son, son ekibiydi. O geceyi Hakan'la ben sundum, biz de arada Hakan Maffi'nin çok eski dostu. Çünkü Maffi İstanbul'a ne zaman gelse hep Hakan'ın dükkandan aile çıkmıyor, de, filan. aile takılıyor falan İşte ben de onlar tanıdığım kadar ve Hakan'ın bildiğim Maffi'yi biraz da sağdan soldan bilgi toplayarak, e, Maffi'yi biraz daha inceleyerek ee, çok keyifli bir gece oldu. Ee, i̇nanılmaz keyif aldık. Bir kere salon fulldü, Yani aksanada evet. ufak bir yer ama evet. olsun. O, o yani o bile bir şey. Tabii ki. Full'du. İkincisi çocuklar her zaman olduğu gibi inanılmaz çaldılar. In As en askerlik hikayelerini de anlattınız mı orada? Muffin in. Muffin in. Yok. Evet. Onlara girmedik çünkü şöyle söyleyeyim. Ee, çok enteresan. Ağacın evet. altında oturur tek başına çalarmış. <gülüyor> askerler deli gözüyle bakarmış. <gülüyor> Tabii canım. <gülüyor> yani Hakan da onlara şeyden anlattı. Backstage'de anlattı ama evet. neyse. Neyse. Ben gecenin sonunda şöyle bir şey yaptım. Mesela o gece şey geldi. Davulcu Mehmet İkiz var İsveç'te yaşayan Sokak'ın onun babası hmm. Osman İkiz geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nin oradaki sanırım hmm. muhabirlerin yazarlarından biri. İşte Osman İkiz Mahfi'nin son döneminin en yakın şahidi, canlı şahidi ve çok eski dostu. Evet. O konuşma yaptı. Mahfi'nin belgeseli çekilmişti. O belgeseli çeken hanfendi sahneye çıktıydı insanım. Çok inanılmaz güzel konuştu. Belgesel çok etkileyiciydi. Çok yalın basit. Bence zaten belgesel budur. Peki, bir çok kısa bir parantez açıp bir şey soracağım. Ee, dinleyicilerimizden bu belgeseli tekrar izlemek isteyenler nereden ulaşabilirler? Çok güzel bir soru. Ee, Ak Sanat'ın sayfasına bakmalarını tavsiye ederim onlara. Evet. Ak Sanat sayfası Akbank yani Ak evet. Caz'dan bulurlar, oraya ulaşırlar. Ey Türkiye! Kaçırma bu fırsatı. Kaçırma bu fırsatı. Evet. Mutlaka bunu izleyin. Aaa... İnanılmaz güzel ve keyifli. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bir i̇ş, tarih. İçburkan bir hikaye. Evet, burkan bir hikaye. Yani Maffin'in hikayesi hakikaten bir enstrüman ve bir müziğin peşinden bir ülke terk etmek, bilmediği topraklara gitmek, orada bir yuva kurup o yuvanın bile keyfini tam çıkaramamak. çıkaramamak. Yani çok acıklı bir hikaye. Ama işte yaz aşkı esasında hani ilk başta konuştuk ya yani 1960 70 arası o dönem harbap Solbop dönemindeki bir sürü müzisyenin hayatı böyle evet, esasında. Yani evet. bir sesin, bir tınının peşinden bir hayatı hiçe i̇şte saymayı isteyen şeydi bu. Yani çok doğru bir şey Şimdi Değil tabi, söylemek. Şimdi e, şöyle düşünüyorsun mesela bir hayatı hiçe saymak diyorum ama acaba o öyle mi düşünür? Hayır bence mafya öyle düşünmedi. Evet. Bir hayatın peşinden koştu diyelim. Evet, öyle. Çok daha iyi. Ee, bir de... hepimizin belki de ...koşmaya cesaret edemediği evet, bir hayatın peşinden... Yani ...bu büyük bir cesaret... Evet. Ya. yani ...şimdi bu sene ikinci şeyi de şurada yaptım... ...hani yine Akbank'tan devam ediyoruz... Hı hı. ...8 Ekim'de... ...epeydir... E, ...Akbank Caz... E, ...Asya tarafında panel yapmıyordu... ...orada bir panel yaptık... ...sevgili e, Önder abi Önder Focan... ...ben hiç yıllardan beri... ...benim her panelime hemen hemen... E, ...katılır ve Selen Gül'üm vardı... E, Suade'de bir sanat merkezi var, Art Decolaj'de orada yaptık, çok da keyifli oldu. Konuşuyordu, zaman unuttu isimler. Hmm. Şimdi bunu burada anlatmayı çok istiyorum. Niye? Zaman unuttu isimler, esasında orijinal bir proje, ama isim bana ait değil. Isim Barcelona kökenli, Blue Sound diye bir e, label var, label tabi. Ben şimdi Fransızca hmm. konuşuyorum, böyle label diyorum, ben, ben diyor Hatta geçen gün. Şey, şeyin kapısında konuşurken e, bir Gonzalo Rubalcaba konseri öncesinde işte Hakan Binbaşkil Seda Binbaşkil sohbet ediyoruz falan böyle yine ben label dedim seda böyle ah çek değil de oğlum. label label diyor bana böyle <gülüyor> neyse şimdi bu e, Blue Sound içinde bir sürü başka label'lar var. Bir tanesi de bunun Fresh Sound. Hı. Fresh Sound'un başında da Jordi Pujol diye bir adam var. Jordi Pujol 1950 ile 80 arası Amerika'nın batı sahillerinde bu West Coast yazın önemli olduğu dönemlerde vokalde ya da enstrümanda ünlenmiş, birkaç albüm yaptıktan sonra kaybolmuş ama hiçbiri doğu kıyısına geçmemiş adamları araştırıyor, topluyor. İşte Capitol Records'tan, Worth'den, evet. işte Merkür'den, şuradan, buradan. Blue Note'da bir tane kayıt yok tabii çünkü Blue Note onları adam yerine koymadığı <gülüyor> <da> için <gülüyor> maalesef <gülüyor> öyle tabii. <gülüyor> E, bunları topluyor ve bir seri yaratıyor. Adı da şu Best Voices Time Forgot Çok Tamam mı? Şimdi burada enstrümanları da araya kaynatmış ona da başka bir isim vermiş. Ona da still light jazz diye bir şey koymuş. Adı. bir Ayrı bir label açmış evet. ona. Neyse ben yıllardan beri e, İtalya'ya gidiyorum. Yılda en az iki defa işte eşim yokken tek gidiyordum. Bir de Cem Horzum var benim kankam. Semih Cem Horzum. Sekiz yıllık Boğaziçi'yle öğrencisi. <gülüyor> Böyle atlatan mıyorken. la onun, onun deyibolo. Sekiz sene <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Neyse. Ee, orada keşfettim ee, bir dükkan var. Benim için Avrupa'da caz severlerin muhakkak gitmesi gereken en çok malzemen olduğu yer. <gülüyor> hangi şehir? Florensa. <gülüyor> Florensa. <gülüyor> Borgo Sanfrediano numarasını aklında değil ama adı dükkanın Twisted. Twisted. Yani o numarayı da söyleseydin orada dinleyiciler de kendini kesecekti. <gülüyor> neyse. Ya, evet. Twisted <gülüyor> Twisted'ın <gülüyor> sahibi Stefano benim artık şeyim yani biraderim yani hani vardır ya böyle brothers arms hikayesi <gülüyor> öyle <gülüyor> benim hakikaten caz biraderim neyse. Ee, ben yıllardan beri burayı keşfettim. Şans eteri önüne geçerken keşfettim. Dükkana daldım. Dalış o çıkamadım Yani, yani. 2000 4'te ben buraya ya da 5'te keşfettim diyelim. İşte kaç? 2022'ye geldik. Evet. Bir pandemi arası Süper. verdik. Şimdi ha 16. Ha evet. e haftaya gidiyorum. Süper. 17 Kasım'da gidiyorum. Her gitimde Florence'da benim bir günüm orada geçer. Karım da bunu bilir. Beni sabah bırakır. Süper. Öğleye gelip alır. Üçümüz gidip hemen onun yanında Trato del Carmine var. Orada yemeğimizi yeriz. Tekrar o bizi bırakır dükkana. Ben akşam 5'te <gülüyor> gidip yine beni alır. Ben dükkanda Süper. şey gibiyim. Dükkanın bir köpeği var. Orada yaşayan. Bir de o gün ben varım adamla böyle. Gelen gelen müşterilere falan yardım <gülüyor> ederim ben. Bir, bir şey iyi. sorarlar yabancılar, i̇şte Amerikalı, Fransız. Ben işte arayabilirim, bilmem ne yaparım. Neyse, bu dükkan muhteşem bir yer. Kitap var, afiş var, ee, videolar var. Evet. Hepsi satılık plaklar var ve hala bu adam CD satıyor. Hala CD basan firmalara topluyor satıyor. Ben bu adamdan aldığım materyal hiçbir yerde bulamadım bakın. Çok Almanya. Bildiğim yerler, benim bittiğim yer işte İspanya, Fransa, İngiltere, Soho'daki mesela bütün Yo, caz yükünü dolaştım ben 3-4 defa gittim. Böyle bir şey bulamadım. Çok Yok yani inanılmaz enteresan. bir herif neyse. Ben oraya bir gün e, NTV'nin eski e, bütün doğuş e, medyanın başında çok meşhur bir abimiz vardır Erman e, Yerdelen diyebilirsin zaten evet. er, Erman, evet. abi. Erman abi caz sever o da böyle 1940 ellerin, Kroner i̇şte, işte vokal vokal onları bayılır böyle. Caz sevinçlisi evet, diye bir şey evet. var. Aynen öyle. Buna dedim ki git oraya bir gün dedim. Bu gitti beni aradı dedi ki dükkandayım şu anda dedi. Dedim ver Stefano'yu bana verdi. Stefano dedi ki ya dedi bunun aradıkları dedi beni zorluyor bulamıyoruz. Mu? Dedi. Öyle şeyler soruyor ki biliyorum ama bende yok dedi materyal dedi. Yani inanılmaz bir yer. Her neyse ben orada bir gün gittim. Dedi ki bak yeni bir şey geldi bana, seri geldi. Bunlar ne? Bu hikaye işte. Jordi Pujol hikayesi. Ben orada keşfettim. Aldım. Üç ay sonra bir daha gittim. Aldım aldım. Onları radyoda çalmaya başladıktan sonra kafamda proje gelişti. Ben projenin içine şeyleri koydum bir de. Bu Rudy Van Gelder'i koydum. 1990'ların başında bu Blue Note kayıtlarını tekrar ortaya çıkarıp Alfred Leon'u ikna edip bunları bana ver Evde ben bunları çalışıp basayım diyor. Ve onlar tekrar Blue Note adıyla basılıp bir tek altında şey yazıyor işte Remastered, R Bank, o kadar ben adam, bütün için, adam bunlar adam bunlara 5 yılını verdi ya wow. sırf şu kadar bir satır için <gülüyor> ya ben mesela bu, bu tür adamları git elini öp diye doğru, isim geliyor benim doğru. neyse e, bu da öyle bir proje Hakan, sen CD'yi biriktiriyor musun hala? hala alıyorum bulduğum zaman alırım abi affetmem Aha. ben e, sosyal medya üzerinden müzik dinlemeyi çok sevmiyorum evimde güzel bir sistem var Lambalı bir işte <gülüyor> Hayend denen sistemden var. Ee, yabancı paranın bizim paramıza göre değerin düşük olduğu dönem topladığım malzemeler bugün hayatta bir daha alamayacağım şeyler almışım o zaman. Bir de bekarmışım tabii. Demek ki şeymişim yani ihtiyacım yokmuş. Onu almışım. Ben o yüzden hala plak dinlemeyi, CD dinlemeyi bayılıyorum. Yani o benim için bir ritüel evde. <gülüyor> Mesela bak kızım bayılıyor. CD'lerimi CD değil mi plaklarımı çıkarmaya, işte plak tozu almaya, bilmem ne yapmaya. <gülüyor> Onları seviyor kız mesela. Bayılıyor onları diye işte yerine koymuyor. Böyle elinden yandan tutuyor bilmem ne yapıyor. O hoşmuş. Şey. O böyle, başlı bir, bir de böyle aslında. Eskiden evet. plak alırdık elimizden geldiği evet. dışından geldi. Şöyle bir sallardık. iki dışından işte iki elimizle. Tabii, tabii abi. Tabii. Lak lak plak. ses güzel. Eee yani. ben hala dinliyorum hakikaten ve bulduğum zaman git haftaya gideceğim bulursam. Ya yani ben ayıp dursam her gün işte 20 30 CD'den aşağı dönmem. En az 10 plak alırım. Uçakta zaten büyük problem olabilmiş. Bir gün seni ben eve davet edeyim. Aaa sende olmayan bende olan bazı CD'ler. Ben CD'leri çünkü depoya kaldırdım. Depodan tamam. çıkartayım onları bir. Bana ver. Bir bak onlara. Bağış yap bana tamam. <gülüyor> ee, bir bak onlara sende olmayanlar nelerse tamam. yani Süper double olur. olmasın. Tabii ki. Çünkü ben CD'den komple çıktım CD ha, işten. Bende plak. plak var tamam. hala. Ya ben plak Tamam plak da var ama ben CD'yi bırakmadım abi. Evet. Hala çok az basılıyor hı hı hı hı. ya Şöyle bir şey anlatayım. Maalesef. En son ben Fransa'ya Nisan başı gittim. Montpellier'e gittim. Şimdi Fransa'da çok büyük bir plak e, satan mağaza var. Adı Fınak. F-N-A-C. Tamam Fınak. Ee, Fınak'daki caz reyonları korkunçtu tutuyor. İnanılmaz böyle git git gitmez tamam. Hı hı. Felaket. Amerika'da böyle bir şey bulamazsın. Hı hı hı. Avrupa'da vardır bu iş. Evet. Fınak bile artık caz reyonunu hı hı. ufaltmış. Hı hı iki duvara indirilmiş. Mesela Montpellier'deki fınak beş kattır. Bir katı tamamen CD bir katı vinildir. O CD olan katta yedi sekiz duvar şey vardı. Just CD'si vardı. Şimdi tek duvara indirmişler. Yok. Hmm. Kimse evet, yapmıyor. Enteresan. Enteresan. Evet. Peki. Parçaya geç. Çalalım geç. mı? Çalalım. Evet. çalalım, Evet. Peki. Şimdi sırada. Kenny Barron trio'dan gelecek. Evet. Kenny Barron. Evet. Niye Kenny Barron? Ee, yani Bilevins'tan sonra benim e, önünde saygıla eğildim ikinci benim adamımdır piyanoda. Kenny Barron'dur. Kenny Barron'a e, Allah'a şükür olsun diyelim hani böyle bir şey var ya e, çok canlı seyrettim En az 10 defa seyrettim Ama en önemlisi benim için Kerem'in de bir ara ortak olduğu Ortaköy'deki, Ortaköy'deki e, Caz Dükkanı'nda evet. üç ortağı var değil mi Kerem'in sanıyorum? 3 ortak vardı. Üç ortak, yani. Kerem'de böyle üç ortak vardı. Kenny Barron oraya geldi inanılmaz bir performanstı. Fakat ben Kenny ilk defa kızdığını gördüm. Böyle dediğim dedi ki yemek yiyenler çatallarınızı bırakın dedi. Adam sinirlendi evet. o gece. Çok çok iyi hatırlıyorum. Muhteşem bir performanstı. Kenny Barron'da benim e, için e, üçüncü sıradaki adamım da Malgru Miller'dır. <Gülüyor> benim şeyimdir yani. Hani Blevins'tan sonraki sıralamam budur. Kenny Baran'dan bir parça dinliyoruz. E, Ringo Oyivake. Sevgiyi laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden söyleşimize devam ediyoruz. Konuğumuz Hakan Ravut Tüfekçi ile. Şimdi caz hikayeleri, müzik hikayeleri derken diğer hobileri de atlamak istemiyoruz açıkçası. Bu soruda Hakan'ın çok değerli başka bir hobisinden de bahsedeceğiz. Ama şu müzik tarafını bir nihayetlendirelim istersen. Ondan evet sonra, ondan gibi, sonra temiz bu. bir sayfayla... Eğitim, evet, eğitim hayatım diye. kadar bu müzik hayatım, caz, caz sevmem hikayesi tabii zaman aldı. Şimdi Akbank Caz tabii benim için çok önemli bir festival. Yıllardan beri işte küçük de olsa bir katkım oluyor. Büyük keyif alıyorum. Ama aynı şekilde birkaç yıldan beri de İstanbul Caz Festivali'nde onların e, genç caz jürisinde e, yer alıyorum. Sevgili zaten, Harun İzer'le beraber. Tabii sevgili Harun İzer'le beraber. E, zaten yıllardan beri ben e, NTV'deki programa başladığım zaman cazın büyüsüne onu da sonra konuşacağız. Her sene mesela festival programını bende öyle bir şeylik var saplantı var. İlk ben açıklayayım falan diye. Ben basın toplantısına giderdim. O zaman Pelin Opçin, e, direktör Harun yardımcısı. Pelin'i tercih ederdim ya da Harun'u. Onlar da beni hiç kırmazlar gelirlerdi bari deli sussun diye benim programa gelirlerdi önce tamam bu şey yapmazlardı. Şimdi Harun işte sağ olsun Pelin'den sonra o devam etti. Bu sene ilk defa mesela Harun iki yardımcısını gönderdi. Yani inanılmaz ben böyle bir şey görmedim. İki tane genç hanım geldi böyle pırıl pırıl bir hazırlık yapmışlar. Yani benim program hayatta bu kadar güzel akmadı. Kek mi yapıp getirmişler? <gülüyor> kek değil abi programlar böyle ellerde her şey yazılmış, her şey hazırlanmış. Bilgiler şunlar bunlar. Sipra. Mesela genelde işte derler sen ne düşünüyorsun bu adam konusunda? Hani sen diyorsun ya ben konuşamıyorum. <gülüyor> ben orada böyle durdum. Çok mutlu oldum. İnanılmaz güzeldi böyle. Harika bir şey yaptık. İşte 3 yıldan beri de işte genç cazda jüllük yapıyorum. Çok değerli müzisyenlerle beraber. Bu da tabii benim için büyük keyif. Çok da güzel gruplar çıktı Kesinlikle oradan. inanılmaz. Evet, Biz birkaç evet. defa çaldık program sonlarında. <gülüyor> Hakikaten iyi işler yapan gençler var. Kesinlikle var. var, evet. var evet. Peki bundan kalan zamanlarda bir de yazları, başka keyifli hobiler var. Abi yazdığım, Biraz o sulara mı gireyim? 12 ay. 12 ay mı? 12 ay. E, şöyle elbiseler he? uzun. <gülüyor> 12 ay süren bir keyfim var. Şöyle ki sonuçta benim doğduğum yer Konya'nın, Konya, Konya Ovası'nın uzantısı Ereğli. Ereğli'nin eski adı Yeşil Ereğli'ymiş çünkü hakikaten çok yeşil bir yer. Ereğli. Ben doğduğum zaman biliyorum şehrin içine iki tane ırmak akardı. Gülbahçe diye bir yer vardı, yemyeşil bir yerdi. Şimdi Ereğli maalesef Yeşili'ni kaybetti birçok sebepten dolayı. Neyse ilk hatırladığım tatil İstanbul'a geldik. Büyük ihtimal önce Ankara sonra İstanbul otobüsle babam bizi uçağa bindirdi. İstanbul Yeşilköy o zaman kadar Yeşilköy'dü. Havalimanından kalktık Bandırma'ya indik. Hmm. Bandırma'ya uçakta gittim ben. Çok iyi hatırlıyorum. Ya 4 ve 5 yaşındayım ama o, o günü hatırlıyorum ilk uçağa binişim ya. benim. Bize bakan bir tane e, ablamız vardı evde. Şimdi herkes her evde var ya bir tane yabancı. Bizim ablamız <gülüyor> Ereğli'nin bir dağ köylüsüydü. Zeynep bizi o büyüttü benim ve kardeşimi annem çünkü sonuçta hekimlik yapıyor babam eczacı evde kimse yok bir yaşlı babaanne var yaşlı büyük baba var o bizi büyüttü o da vardı çok yatırım hatta onun hala resimleri vardır bende Erdeye gittik Banırmadan'da evet Deniz'de öyle tanıştım ben sonraki yıllar bir yı, böyle 7-8 sene herhalde biz Akçay'a gittik herkese otobüsle İzmir, İzmir'den Akçay'a geçerdik Akçay'da Deniz Kızı pansiyon vardı Dört e, kardeşin ve bir e, dul annenin işlettiği pansiyon, bir abla, üç erkek kardeş var. Erkeklerin en ufağın da Ali'ydi, o da eczacı, o zaman eczacı da okuyor, babam da eczacı. Ali aynı zamanda Akçay sporda futbol oynuyor, babam hakem yapardı maçlara. Ben maçlara giderdim, millet bağırdı babama, hakeme, gözlük babam, şey diye. Çok iyi hatırlıyorum. Aile çok ilginç bir aileydi, Erdal vardı, kimyen mühendisselerde. Mustafa vardı inşaat mühendisi ve Ali vardı. Ablaları diş doktoruydu. ablaların adı da Huriye'ydi büyük ihtimalle. Yanlış hatırlamıyorsam. Hafıza şapka çıkartır. İnanılmaz benim için yani muhteşem güzeldi. Akşenin buz gibi sularında ee, harika balıklar, harika yemekler. Evet. Mesela o e, pansiyonun tam ortasında bir tane ufak havuz vardı. Kimse buzdolabına işkisini koymazdı rakısını ya da karpuzunu herkes onun içine Havuz bırakırdı. Çok Tabii bu havuzda buz gibi su zaten. Bursun Aa yani. kadar buz gibi oluyor zaten. Gerek yok yani. Onu içeride insanlar. Onu onları yerlerdi. Ortak mutfak vardı filan. Çok güzel bir e, aile ortam olurdu. Ve düşün yani sonuçta oraya işte gelen insanlar Anadolu'dan şuradan buradan geliyorlar. İşte öğretmeni var, hakimi var, doktoru var, eczacısı var. Ya yani o zaman Türkiye'de ben şuna inanıyorum. Sosyal düzen inanılmaz iyiymiş, yani şimdi evet. bunun farkına varıyorsun yani 70 yıllarda tabii. ülkede tabi bir sürü şey eksikmiş ama Mutlaka. anormal bir sosyal düzen varmış evet. ben şimdi onun farkına varıyorum yani sosyal eşitlik evet. hani bu Fransızların var ya işte eşitlik, kardeşlik, eşitlik. özgürlük hikayesi o zaman Türkiye esasında belki bilmeden de bu seviyeye ulaşmış birçok eksiğine rağmen, tabii. Doğru, doğru. öyle. E işte Deniz'le böyle tanışmışım. Sonra 1980'lerin ortasında annemle babam bir yaz kaldılar Ayvalık'ta. E yani işte ben çok, çok sarmadı diyebilirim Ayvalık yazlığa gitmek. Çünkü ben bir yerde kalmayı seven bir adam değilim. Yani dolaşmayı seviyorum. Biraz Fransızların diyeyim de vagabond bir ruhum var belki de. E benim hala evim yok. Tapulu evim yok kendi üzerimde. Ben kirada oturuyorum. Güzel. Herkes gülüyor bana ben kirada oturuyorum hala. Hiç de i̇şte şikayetim yok mu kirada oturmaktan? İstanbul'un bence en güzel manzaralı evlerinden birinde oturuyorum. Beş kat merdiven çıkıyorum, otoparkım yok fark etmez. Bina eski fark etmez. O manzarayı gördüğüm zaman benim bütün Doğru dünyam değil, değişiyor. Süper. Umarım ikinizi bir gün orada ağırlarım Çok seviniriz. Senin Gerçekten. bana hibe edeceğin silileri orada dinleriz beraber. <gülüyor> tamam <olur. gülüyor> Tamam. Ee, sonra e, Deniz Fransa'ya gittim. İstaz yapmaya Montpellier Deniz kenarında. Ee, şahane bir yer i̇şte denize girip çıkıyoruz. Sonra bir arkadaşım var ee, hemşire kendisi erkek hemşire. Ee, onun da en yakın arkadaşı hasta bakıcı Joel. Hemşire de Chatlo, Chatelot öbürü de Joel. Ee, Joel çok iyi bir bisiklete biniyor inanılmaz böyle hafta sonu çıkıyor 100 kilometre bisiklet yapıp geliyor dağa tırmanıyor yaz aylarında da Joel hafta sonu ortadan kayboluyor dedim. "Ne nereye gidiyor bu adam?" ya dedi. "Bu dedi çok iyi balık avlar." dedi. "Ne balığı?" dedim ya. işte dal dalmaya gidiyor." Tamam. dedi. "Bizsek de dedim. Biz de nasıl gideceğiz?" dedi. "Bizde şey yok." dedi. "Ekipman yok." Bir bakalım dedim. Bir hafta sonu bununla beraber çıktık Montpellier'den. Marsilya'da Calanque denen bir bölge var. Böyle Marsilya'nın dışında çok güzel bir deniz tarafında böyle dimdik sivri, bir ha, dimdik yamaç. dimdik yamaç Ama deniz muhteşem ve en, çok iyi balık yapan iyi bir mera orası balıkçılar için. Oraya gittik. Bu işte garip yollar bizi indirdi, bizim işte bir tane ufak şemsiye aldık, yanımıza işte mişler yiyecek içecek aldık, bu suya girdi yanında başka bir adamla bizim bilmediğimiz bir adamla o giriş o giriş, sabah saat 9'a gittik diyelim 8'de hatırlamıyorum, bu girdi, saat 1 oldu bu çıkmadı, ben dedim ki bu herif gitti, git. <gülüyor> yok dedi saat 2 gibi gelirdi, 2'de bu bir geldi sudan, hiç unutmuyorum böyle kayalara tırmanıyor bu, dedim ki bu bir şey vuramamış, dur ya bekle dedi, Bek, bekle dedi, önce tüfeğini verdi, Sonra paletlerin çıkardı verdi. Sonra sırtındaki belinde bir ağırlık vardı. O şeyi çıkardı kemeri bir uzattı. Hı, kemerin içinde. Ben için o zaman de... kemer, kemer böyle şakır şakır balık kaydı öyle tabii kolye gibi dizmiş <gülüyor> balıkları. Ben ilk defa orada sudan çıkan bir zıpkıcı gördüm hayatımda. Etkilendim tabii bundan. Sonra aradan yıllar geçti. Ee, 2000'lerin başında ben e, hala her sene bu yaz yine gittik pandemi sonrası gittiğim bir ada var. Kefalonya. İon denizinde. Benim için dünya cenneti neresi dersen Kefalonya. Mesela bana sorsanız seni nereye gömeliyim? Ben derim Kefalonya. Kefalonya. Gömüleceğim toprağa da size söyleyebilirim. Şimdi söylemeyeyim. Sonra şey olur. Toprağa olur, toprağa, toprağa, tuta, toprağa, biri, toprağa biri göz koyar gider toprağa elimden. Neyse. E, Kefalonya'ya gittim. E, yanımda iki var. tane çok sevdiğim e, kız arkadaşım var. E, beraber üçümüz gittik böyle. Bir gün kızlar bir embelisi e, diye bir plaj var ama yani oradaki plajlar bizeki böyle beach havası değil, evet, öyle para mara öde, bir adet gidiyorsun. Şemsiyen varsa Sakin. koyuyorsun, güneşin varsa yazar, yüzüp çıkıyorsun neyse, kızların bir tanesi gö gözünü düşürdüm. Ben de o zaman büyük paletlerim var, cümle paletlerim var, bir de gözlüğüm var, böyle suyuna bakıyorum ben ama dalmıyormuşum ben. Kız dedi ki gözlük düştü, bunu kim alacak? İşte ona soruyor, buna soruyor dedim ben bir deneyeyim dedim hadi ben sen nasıl alacaksın dedi bir bakayım dedim ya şuraya nerede bu dedim şurada dedi düştü dedi gözlük tamam gittim baktım hakikaten erişte denen boşta şeyin içinde Talaşlar. bitiren, talaşların içinde Deniz gözlük, gözlük. gözlük görünüyor parlıyor böyle çünkü cam çerçevesi var gözlüğün. baktım kız da yanıma geldi dedi sen buraya da dalamasın ya bir deneyeyim dedim bir dalmaya kalktım önce beceremedim çıktım biraz yüzdüm geldim bir birkaç nefes aldım daldım ve gözü aldım çıktım. Kaç Ama ne kadar olduğunu bilmiyorsun. O anda kafam şimdi biliyorum, şimdi 15 metre falanmış demek ki. diyorsun ya? Tabii. Uu, ve ciddi. ben hiç bilmeden buraya dalmışım. Çıktık, sonra tabi kulağım mulağım ağrıdı evet. benim, böyle doğrusu kulağımı açmayı bilmiyormuşum. Neyse dedim, şahane bir İş. şey bu ya dedim, ben bunu yapıyorum. Sonra ben yavaş yavaş apne denen teknikle hiçbir dersin almadan inip çıkmaya başladım. Böyle işte iniyorum çıkıyorum. Ama saat falan hiçbir şey yok bende, elbise yok. Sadece yaz ayları bunu yapıyordum. Sonra 2008 işte 7 yazında o zamanlar çok sık gördüğüm hala çok yakın dostum olan e, şimdi Doğuş Holding'de çok üst düzey bir yönetici yani işte başkan vekili Gür Çağdaş benim çok sevdiğim bir kardeşim. Gür zıpkına başlamış birkaç elbise falan almış bir şeyler yapıyor falan böyle meraklısı var işte onunla bir tüfek var. Ben de o çok Saravuz'a gidiyorum. Saravuz'da bir yer keşfetmişim. Kabatepe limanı var. Liman yakınında. Batık. E, yok, Zeytin diye bir kafe var. Ha. Zeytin kafenin bungalov evleri var ve şeyleri var, e, konteynerleri var. Orada da işte misafir kalabiliyor. Sahipleri var, bilge Atilla. Onlara da selam olsun. Yani dünya çapında iki insan. Neyse, hala Türkiye'de bir şey yemek istiyorsanız uskumlu donması tek adres Atilla'dır. Vay. Ha. Hala yapar. Buradan, Atlenin, rek, buradan reklamını yapalım hemen yap. herkese. Gitsin evet, öğrensinler Zeytin diye. Zeytinli Kafe Bilgevat ile inanılmaz bir şey. Saros. Saros da Kabatepe'de. Tamam. Neyse. Ondan sonra e, oraya biz gidiyoruz ama ben oraya yüzmeye gidiyorum. İşte yemek yiyorum, bilmem ne yapıyorum. Bir gün Gül'le oraya gittik dedik. Atla biliyor. Atla eski zıpkıncı. Çok da hala balıkçı falan böyle bize anlatıyor senin o Orfos ailen İşte diyor ki biz diyor burada denize girerdik. O zaman orfuzmak olmak serbest. Orfuz 15 kilodan aşağı Orfos diyor mesela. Tabii. Ve Sarozda çok meşhur bir lokanta var Orfoz diye. Evet <gülüyor> evet evet. Orfuzun sahibi belli işte bu arkadaş mı arkadaş? Evet. Öyle diyor. Biz öyle ufak Orfuz vurmazdık. 15 10 kilo Orfuzdan işte çıkması neyse. Ben bunlarla böyle kafamda şey yapmış. Gürle bir gün öyle gittik. Gürün zıpkını var. Tek zıpkın. Gür önünde ben arkada yüzüyoruz. Gür bir sıkıyor bana veriyor bir tane. Ben bir şey vurup vurdum ekmeğime sıkıyorum, bakıyorum Gürün tüfekle. yok. Ama i̇şte. çıplaz yani bir de elbise de yok. Dedim ki ben bu işe başlayacağım kardeşim. Tamam. Elim alacağız. Benim yine çok sevdiğim dönem arkadaşım var. Murat Ege. Çok önemli Benim dalış hocamdır Murat tabii. Ege. Murat Ege çok önemli bir dalış e, profesörüdür evet. Yani hoca falan değil Murat artık. Bir şey. O, tabii yani. tabii. Bir dalış idoloğu. İdoloğu tabii. Sen tabii 25-30 sene tabii. öncesinden bahsediyor. Yani şu Murat Ege şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Amerikan donanmasından, İtalyan donanmasından eğitim vermediği kurum yoktu. Yani Murat öyle hoca falan değil artık Murat. Manyak bir şey. Duaya. Dünyada ilk defa 3000 bin metre yükseklikte bir dağda bir krater gölüne dalış yaptı Kaşgarlar'da. 70 metrede, üç binde eksi yaptı dünyada. İlk defa bu adam yaptı. <gülüyor> Ve bunun şeyine işte bütün o ne derler o, bilmiyorum o, onu, hesap var. hikayelerini neyse yaptı yani. işte saat hikayesi şu su bu su yaptı neyse. Murat'ı aradım. Ya dedim ben işte zıplı yapacağım. Ya bırak manyak mısın sen dedi. Yapacağım lan sana dedim. Nereye gideyim, ne alacağım? Bir isim verdi bana. Eşkiden gittim. Yılmaz Tüfekleri'ne... Yılmaz, Yılmaz Tüfekleri'nin oğlu St. Joff bu arada tabii ki. Aa. Tabii ki ondan aldım. Senelerce alacağım. kullandık evet. Yılmaz'ı. Onu da aldım. Neyse ben gittim. Bir, bir İtalyan markası Şimdi reklam yapmayalım çünkü artık dükkan kapandı. Oktay Bey diye emekli bir subayın çalıştırdı. Çocukları işte kızı var, oğlu var çalışıyor da Gittim oraya. Oktay Bey çok derece böyle sert bir adam ama şimdi benim çok iyi abim, dostum artık. Neyse. Gittik, anlattık derdimizi. Şunu, şunu yapacağız işte. Daha yeni başlayacağım. Bana işte şunu, şunu al dedi. Verdi. Sonra Gür de gitti. Gür de kendi ekipmanını yeniledi. Biz Gür'le böyle bir Yavaş yavaş başladık kapı ama olduk. hiç ders almadan tabi kapılan. oldu beraber dalıyoruz de ama ders almıyoruz. Şikolakşu'da uyduruk balıkları vuruyoruz, çok mutlu oluruz falan böyle. Sonra ben videolar seyretmeye başladım, dedim, bir hata var. Millet balık vuruyor iki üç kilo, biz vuruyoruz 200 gram bunda <gülüyor> bir sıkıntı var dedim yani biz katilem yapıyoruz. Sonra birkaç böyle işi bilen insandan eğitim aldık ama yani teorik eğitim aldık, pratik hiç yapmadım, hep teorik aldım. Sonra videolar seyrettim. Yine o dönem bana büyük faydası olan yine bir dostum var, sen Reflis'in sınıf Altan Saygılı. Altan bana birkaç video verdi. Dedi ki bunları seyret bak teknik bunlar dedi. Nasıl dalacağını gösterir dedi. Onları seyrettim. Onları seyredese de kendimi geliştirdim, geliştirdim. İşte belli bir yere geldim. İşte bugün ne bileyim işte ailemi yiyeceğe kadar balık vuruyorum. Elimden geldiği kadar e, kurallara uyuyorum. İşte yasak balıkları vurmuyorum, gece dalmıyorum, tüple dalmıyorum. E, başka ne denir? Ee, balık evet. satmıyorum diyemeyeceğim. Balık satıyorum, şöyle satıyorum. Mesela Yunanistan falan balık vurduğum zaman götürüyorum restorana verip karşıda başka balık alıyorum. Evet. Mesela o balık bize çok büyük. Bir, bir tane yani, büyük yani. balık vurmuşum. İşte ne bileyim 4 kilo Akke var elimde. Tabii. O balığı biz, biz 3 kişiyiz yiyemeyeceğiz. Adıma onu veriyorum. Değil. Yerine 2 kilo bana barbun ver bir de işte uzumu ver diyorum. Filan böyle işler yapıyorum Oo, yani. Takas. Ne takas. takas. takas. takas evet, güzel ne güzel. diyorlar? Amerikalılar barter. Barter, evet, barter. onu yapıyorum. Güzel. Evet. Ya benim çok enteresan. Ben de işte Bozca'da da aynen tatlı su tüfekçisi olarak balık avlıyoruz falan filan ee, Suudi Arabistan'a gittim Kızıldeniz'in bir yerinde ee, orada daha çok yabancıların denize girdiği bir yerde tüfeğim falan var aldım giydim tüfeği aldım herkes döndü bana böyle dehşetle bakıyor yani niye baktıklarını anlayamadım ve daldım bir sürü balık var kocaman balıklar böyle yaklaşıyorsun biraz daha biraz daha neredeyse zıpkın lucu balığa değecek balık kaçmıyor baktım olacak gibi değil boşalttım tüfeği çıktım yukarı verdim ondan sonra bir daha daldığımda balıklar elimde oynuyorlardı yani sonra insanların bana niçin dehşetle baktığını anladım yasak mıymış orada Aa, yasak yasak olmasına yasak onun haricinde de yani balık kaçmıyor biz burada Tuzla'da falan daldığımızda ya da Bozca'da daldığımızda o akgeyi makgeyi gördük mü 7 metreden balık böyle topuklayıp gidiyordu yani. Böyle bir şey yok. Enteresan. Balıklar kocaman balıklar insanlarla oynuyor neredeyse. <gülüyor> Ve artık o kadar göz teması haline geliyorsun ki balıkla. O otetiye basamıyorsun. Yani. Boşalttım yayları çıkarttım verdim dedim. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra dedim denizde şeyin söylediği gibi e, kulaklar çınlasın. Sadece hava kabarcıklarına evet. böyle dönüyor. Kerim Sabuncuoğlu. Kerim, evet. aa, iyi tanırım Kerim evet. tabii ki. Çok o da bizim iyi tanırım. programımıza gelmişti. Eşi Hande de benim hastamdır. Ha, e, bütün Hande ailesi de. iyi tanırım. Selam olsun. Evet, ben evet, de çok, evet. çok Çok sevdiğim insanlardır. Valla ben... Bakar e, Zubkın... sen bizim programa bir baksan şöyle o zaman. Kimler gelmiş? Yüzde yani %80'ini tanıyorsun. <gülüyor> kesin, kesin. <gülüyor> evet. e, hani bir laf var ya mikrokozmos diyorlar. Evet. Maalesef, çok doğru. Maalesef ona mahkumu yaşıyoruz. Evet. Evet. Öyle, öyle. öyle. Yani ben hala zıpkına devam, devam ediyorum. Güzel, süper. Ee, evet bir parçaya gidelim. Evet. Tabii ki. Benny Goulson, ee, hatta onu da hikayesini anlatacaktım. Tabii ki. Şimdi sıradaki parçamız Don't Get Around Much Anymore. Benny Golson. Benny Goulson bugün yaşayan ve standart beslenmiş geriye kalmış iki adamda, üç adamdan bir tanesi. İşte biri Wayne Shorter, biri Benny Goulson, biri de Herbie Hancock yani şimdi Winton Marsalis'in de besteleri var ama Winton'un hiçbir bestesi standart kabul görmüyor daha şu anda. Ama evet. sonuçta evet, şeyin, değil, şeyin evet. işte Ben Short'un besteleri standart görüyor, kabul ediliyor. Benig olsun hepsinden daha kıdemli yaş olarak da filan. Benig olsun da yine yerim, benim Nardis. birçok defa Nardis'e geldi. Tabii Benig olsun çok ilginç bir adam. çok çabuk. Bir, bir sürü da <gülüyor> boşalmış, almış böyle yani bu masada biri gibi diyelim. Böyle insanlar varırım, var ama ne yazık var, ki. Vardı var var, size. <gülüyor> Ondan sonra. Herkes e, şimdi. şimdi. E, ben ben bir defa evlendim ben geç evlendim yani bana <gülüyor> bana başarı bakmayın. Yok yok. Var ya. ya bana da bakılmadığı <gülüyor> kesin. <gülüyor> ben <gülüyor> önüme bakıyorum. <gülüyor> e, şimdi Beni Golson'da biz tanıştık e, işte set arası oldu. Engin Gençer var e, kendine şey der. Ne iş yapıyorsunuz? Ben diyor Narvis'e ekocuyum diyor. Tombaist'ten, Narvis'e <gülüyor> Dünya şekeri bir adam, neyse. İşte Engin'le geyik yapıyoruz. Beni'yle işte, işte bir bire içiliyor, bilmem ne yapılıyor. Ben döndüm, arkada Zühal'in yanında Beni'nin karısı var, oturuyor böyle. Ben de ona baktım. Bu Baba böyle yaptı. Niye karıma baktın dedi. <gülüyor> ben de, ben de... baktım dedim. Çok bakma dedi. <gülüyor> Anomel kısınlaş dedi, dedi. ama böyle bir adam. Neyse. Ondan sonra işte Beni'den işte... Seviyordu da muhabbeti. Bize mesela 1950'leri anlattı. Mesela Miles Davis'in 1950'lerde New York'ta terör estetinden bahsetti. Yani diyor ki işte dedi ki Miles dedi izin vermediği kimse dedi. Miles'in izin vermediği kimse dedi bir yerde çalamaz. Yani Miles'i aran kötüyse dedi bilmem ne böyle. Ben son, bunun sonra başkalarından duydum bu hikayeyi. Çok duydum, enteresim Çok enteresim tabii. Öyle bir şey. Eee... İşte yaptığı besteler şu bu, en sonda ben ona şeyi sordum, son gelişinde, bir dakika son gelişinde mi sordum? Tabii son gelişinde onu sordum, senin dedim yani sen yaşıyorsun, işte bestelerin şey sanat mertebesine ulaştı işlemi. bilmem ne dedim. Bu sana ne yaptırıyor dedim, böyle güldü bana böyle yaptı ya dedi, beni dedi kim tanıyor ki dedi, işte sen tanıyorsun bu tanıyor dedi, yani ben dedi, yani şimdi dedi Amerika'da da ben buyum, burada buyum dedi. Yani bizler artık kimse bilmiyor dedi mesela. Tabii şimdi yani yaşayan belki en büyük tenörden bir tanesi. Hmm. Adam hayatını işte bir enstrüman ve bir tını uğruna harcılmış bir adam. Ama işte dediği laf hmm. bu. Beni kim tanıyor? Evet. Yani bu evet. beni üzen bir şeydir her zaman. O zaman Ben olsun he. selam evet. olsun. Don't get around much anymore diyelim. Oh, oh, oh. Caz dinleyicilere tekrar merhaba. Bu akşam çok cazdan konuştuk. Caz yapmayın dedikler. Biz caz yapıyoruz. Hakan Rauf Tüfekçi misafirimiz oldu. Kalktı geldi. İnanılmaz güzel hikayeler dinliyoruz ondan. Arada Atilla değil mi öyle? Arada ara olduğu vakit ancak biz sesimizi çıkartabiliyoruz. biliyoruz evet. Şimdi Hakan da bir radyocu olduğu için <gülüyor> bizden biraz rol çaldı tabii bu programda. Evet, <gülüyor> Aa NTV Radyo'da cazın büyüsü var. Evet var. Ee, var olma sebebi de çok basit. Ee, sevgili Sevin Okay ablam. Şimdi Sevin abla bir şekilde benim hastam oluyor. Yani işte ortak bir sürü tanıdığımız var diyelim. Neyse ee, benim de caz merakım biliyor işte onunla konuşuyoruz bana geldi gittiği zaman filan. Ee, ben ona işte bilemosdan bahsediyorum filan böyle ne kadar şey, elinde işte bu zaman CD var vinil pek yok 2004 yılı bu 2005 pardon ee, şu kadar var filan diyorum ve bir gün gel diyor benim program vardı çal orada diyor olur tabii çalarım diyorum ben alıyorum iki tane CD'mi MTV'nin kapısına dayanıyorum Sevna ablanın programına konuk oluyorum i̇şte giriyoruz yeğik yapıyoruz ben anlatıyorum işte bilemos hakkında bildiklerimi. Sevin abla, o çok şey anlatıyorsun, ne güzel falan diyor, işte Paris'teki akademiden tutuyorum, onun başında işte Bernard var. Bernard Miro'dan bahsediyorum, ondan bahsediyorum, bilmem ne derken, Sevin abla diyor ki, haftaya tekrar seni çağıralım diyor. Ben haftaya bir daha gidiyorum, bir hafta ara veriyor, üçüncü defa çağırınca, o zaman Sevin ablanın programını, prodüksiyon yapan Volkan var. Volkan diyor ki, abi diyor sen buraya böyle geliyorsun diyor tren gibi gidiyorsun biz sana gel burada program yapalım diyor devam diyor kendi program diyor madem bu kadar elinde materyal var diyor gel çal diyor bu kadar seviyorsan konuşmayı diyor ben önce bir hıkmık ediyorum tamam diyorum ve bir e, salı günü sabah saat yedi buçukta dayanıyorum kapıya o zaman benim e, programı tamamen isterim Selami Selami ile işte, işte bunları çalacağız bugün diyorum peki abi diyor bir şey soracağım program adı ne diyor ben bakıyorum Selami gözüne <gülüyor> Abi diyor, Jingle ne diyor? O ne oğlum, Jingle ne diyorum? Yani neyle açacağız programı diyor. Ya ne bileyim ben diyorum oğlum. Adı ne diyor? Ben böyle düşünür aklıma cazın büyüsü geliyor tamam mı? Ondan sonra caz büyüsü, müşter, cazın büyüsü diyorum. Tamam güzel, harika diyor. Yani jingle ne diyor? Jingle, Jingle derken o gün ilk getirdiğim albüm elimde bir e, Çoço Valides albümü çövali sahibim ben ezbere biliyorum ve ilk parçası benim en sevdiğim parçanın bir tanesi. Bir işte Forkdor'dan derlenmiş bir şey e, parça. Adı da Son Montuño. Diyorum bunu koyalım diyorum. Bir dinleyeyim şunu diyor. selam abi süper abi diyor. Anormal <gülüyor> görüyor. Harika bu diyor. Yazın e, büyüsü bir e, soğuk Kasım sabahında. Improvize bir şekilde. Uçurma. İsimsiz ve jinglesiz olarak yayın hayatına <gülüyor> başlıyor. Ama tabii yani öyle bir başlıyor ki e, işte 16. yıl bitti neredeyse e, hala devam ediyor e, uzun soluklu bir program oldu tabi e, keyifli bir şey benim için sonuçta başladığında bu kadar süreceğini bilmiyordun değil mi? hiçbir fikrim yok İnan, tamam, evet. yoktu. yani keyifli olmasının iki sebebi var tabi bir benim için bir hani kafa dağıtma işte hayatımı değiştiriyorum işte hastalıktan tıptan uzaklaşıyorum o ayrı hikaye ikincisi Tabii şimdi radyo programı olunca ister istemez caz yani Türk caz dünyasıyla bir temasın <gülüyor> oluyor şöyle böyle. O kadar çok insan tanıdım ki yerli yabancı müzisyenler yani bir sürü caz efsanesini programa konuk ettim bilmem ne yaptım. Bir ara benim diri kötü bir huyum vardı, eskiden hatırlarsınız bu tür lüks telefonlar yok. Nokyalar 3300'ler vardı böyle kafana düşse kafan delilir <gülüyor> tuğla gibi <gülüyor> onunla gidiyordum mesela işte iş sanata şuraya buraya bilmem bütün konserlere backstage'e dalıyorum kendimi. İşte ne bileyim o gün kim var? İşte Chucho Valdez yaptım. Chucho'nun ağzını mikrofonu dayıyorum, ona Türkçe öğretiyorum. Gazın birisine hoş geldiniz. Ona illaki bunu söyledicem. Benim şeyim buydu. Çok iyi. Böyle çok adam yaptırdım, işkence çektirdim. Sonra helalde şeyim doldu ki kotam vazgeçtim. Artık bunu yıllardan beri yapmıyorum. Bir geçen hafta. Ee, Akbank Caz'da e, e, Gonzalo Rubal konserinde tavsiye <gülüyor> on gün önceki konserde bir niyet ettim yine. Dedim ki Derya Bigalı'ya şunu dedim bir arkaya Düşelim. geçip bir şey yapalım mı dedim sonra vazgeçtim ee, dedim tamam gitmiyorum bunu durdurdum. durdurdum. İşte Caz'ın büyüsün hikayesi basit hikaye bu ama yani bunun sebebi sevin o çok güzel. Buradan sevimine de selam, selam olsun. olsun. Peki bir detayları verir misin? Yani bunu takip Şimdi etmek isteyenler dinlemek Cazın Büyüsü isteyenler. NTV Radyo'da her cumartesi normal şekilde, bir biliyorsunuz sonuçta NTV bir haber kanalı. Evet. O gün gündemde çok önemli bir şey yoksa yayınlanıyor. Ama ciddi şekilde bir şey olduğu zaman hani dünyayı yani ve ülkeyi kesmek, çok iyi, zorunda, kesmek zorunda kalıyorlar. Saat 14.05 gibi başlıyor. İşte 28-29 dakika süren bir program. İlk başladığında 45 dakikaydı sonra programların süresi azaltıldı çünkü haber kanalı olduğu evet. için sonuçta, bir ara tabii NTV'de çok fazla müzik vardı haber dışında, doğru, şimdi doğru. azaldı. Ee, bu programın şeyinde de şu yazıyor, ee, ana sayfasında NTV'nin şeyine girip bakarsanız sitesine, işte diyor ki Hakan Rauf Tüfekçi babam mirası cazı işte bilmem ne yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı neyse. Benim esas şeyim şu, ilk bunu yapma sebebim şuydu programı, 1955-75 arası Blue Note kayıtları, Öncelikle bu kayıtları Hı -hı. ve hardbub kayıtları. Hardbub peşinden e, soul e, jazz ve funky jazz. Zaten sonuçta bu üçü birbirine çok bağlı şeyler, akımlar tamam mı? Bu yani free jazz'a bek ben girmedim. E, bir kere free jazz bana e, yani dinlemekten çok keyif alıyorum ama hani programa çok çaldığım bir şey değil. Bir, bir iki bir albüm çalmışımdır. Bir. İkincisi benim konseptim buydu ama tabii ben bu konsept dışına çıktım. Yani niye çıktım? Bir kere vokale geçtim. Yani vokalde de çok önemli isimler var dünyada. Bizim ülkemizde bilinmeyen şeyler var. Bir de ben şunu misyon edin dedim kendime. Tabii kimse bana böyle bir misyon yüklemedi ama ben biraz bunu e, kendi üstüme görebildim. Ülkede az bilinen, çalınmayan, ne bileyim işte Blue Note'un yaptığı işte yüzlerce kayıt var buraya gelmemiş. Ben bunları bir şekilde bulmuşum. E bu bulduğum kayıtları da paylaşıyorum. Yani bu, bu ya benim keşif, şeyim bu. Keşif. keşif aynen güzel. öyle. Evet. Hem ben keşfediyorum hem eee tanıtım ta, yapıyorum evet. bir şekilde öyle. Aynen öyle. Yani, çok yani. orada bir sürü insanın kulağına kar suyu kaçıyor. Kesin. Mesela çok enteresan bizim programla alakalı şöyle geri dönüştür oldu mesela bizim çok hoşumuza gitti atillayla. Ya öyle konuklar çağırmışsınız ki mesela bu konukların bazı hobileri bizi bu yaştan sonra bir hobimiz olabilir, bir şeyin, bir serüvenin peşinde koşmaya bizi itekledi yani ve bunun peşinde koşuyoruz sizin sayenizde oldu. İşte aynen bu hikaye gibi senin sayende de farklı şeyleri insanlar Tabii. orada keşfedebilecek ya halde mesela oldu. Mesela şöyle önemli. söyleyeyim, mesela hep balıktan konuştuk, mesela şimdi ben e, kadar yine yabancı para bizim paramıza göre zayıfken bir ortaklı tekne almıştım kendimi, hala o tekneyi biniyorum. O tekneyi yılın 9 ayı e, çok güzel bir yerde tutuyorum, Kekova diye bir kalıyor. Bir köy burası, Üç Köyü, bir cennet evet. yani iç deniz harika bir Kekova. Orada Ama, denizde de şeyler de vardır, lahitler falan da var değil mi? Batık şehir var tabii Batık Kikova, şehir tabi tabii. oralar dalışırsaksa da neyse. Evet. Kekova'nın dışında işte zıpkın yapılan çok az bölge olmasına rağmen işte oralarda balık zevkimi Hı -hı. gideriyorum. Artı, senin gibi ben de son dönem oltacılığa merak sardım. Köydeki birkaç tane benim böyle çok e, sevdiğim dostum var. Bölgenin iyi balıkçıları işte. İbrahim Moz var. Muhtar var. Bunlar çok işte. iyi bilirler. Meraları. Tabii onlar <gülüyor> biliyor. Mesela onlarla, mesela onlarla gidiyoruz. Mesela bir ay evvel 7 kilo bir toruk yakaladım mesela. Pat pat pat. pat Harika pat, pat, bir şey. Pat, pat, pat, pat. Geç, pancar, geçen hafta motorlu. mesela geçen hafta İbrahim Oğuz 3 günde 65 kilo yakaladı. 4 parça ak 65 kilo. Var. Oltayla var, yakalıyor var. bunu. Tabii tabii. Yani muhteşem. Yani, Orada mesela çok dostumuz var yani hepsine selam olsun, bunlar balık sever ve balık yiyen insanlar hani öyle balığı yakalayıp da çöpe atmıyorlar, keyfini çıkaran insanlar. Tabii ki mesela Kekova muhteşem bir yer ama Kekova'nın yerleri bana anlatıyor diyor ki abi 30 sene evvel buraya geldiğin zaman tıpkı Saroz'da olduğu gibi hmm. biz diyorlar işte yılmaz zıpkınlarıyla büyük orfoz vuramazdık 10 kilo çünkü hayvanı delmezdi bu, biz 5 kilo vurduk diyorlar o kadar. ...o kadar çok vardı ki diyorlar... ...vurmazdım... ...şimdi bir tane... Evet, hiç, ...hayvan hiç kalmadı... Evet, kalmadı... Evet, evet, evet. ...bu konulara biraz uzak duruyoruz... ...çünkü üzülüyorum ben... ...yani inanılmaz cennet gibi bir... Geografya. ...coğrafya ne hale geldi... ...bir yandan yeşili yakıyorlar... ...Türk'ün yeşille bir imtihanı var... ...beton ile bir imtihanı var... ...yakmadığımız orman kalmadı... Hala bir inşaat sevdası, rant sevdası falan. Tabii bütün bu doğal güzellikler yok oluyor. Zannediyorlar ki ne kadar ev yapılırsa o kadar insan gelecek buraya. <gülüyor> Halbuki böyle <gülüyor> bir şey yok. Evet. evet. Peki. Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz ee, parça? Evet. Chukovalde'nin hikayesini. Evet. Chukovalde'yi dedik. Bu benim programın jingleli. E, Son Montuno. Gelsin. Sevgili Laflıcağız dinleyicileri maalesef yine çok keyifli bir programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her programda yaptığımız gibi tabii sevgili konuğumuzdan gençlere bir iki kelam etmesini rica edeceğiz. Bu kadar başarılı bir eğitim, başarılı bir kariyer. ve Bizim çağırımdan çıkmış dediğimiz hobilerden sonra bir iki öğüt tavsiye vermemek. E, Vallah şimdi e, 9 yaşına gelecek bir kızım var. Sonuçta bir babayım, bir aile eşimle işte çocuğumuza elimizden geldiği kadar biraz evvel de söyledim iyi insan olması için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, gençlere mesaj derken e, yani müzik üzerinden yola çıkmak isterim. Sonuçta e, ben cazla tanıştığım zaman ve cazı keşfetmeye kalktığım zaman eldeki imkanlar kısıtlıydı. Ülkeye plak girmiyordu, CD girmiyordu zaten yoktu zaten öyle bir şey, i̇şte kasetler geliyordu ya da plaklardan kasetlere transfer yapılıyordu. Gidiyorduk o dükkanlarda işte kuyruğa giriyorduk. Cebimizdeki bütün harçlığı ona verip, ee, o zaman tabi lüks hobiler yoktu. Cep telefonu al, ayakkabı al, şunu al, al yoktu. Türkiye'deki en lüks ayakkabı converse, Konversi <gülüyor> yani giyen caddedeki gençlerimiz böyle gıptayla, şeyle bakardık. Yani ben uzun yıllar basketbol oynadım. Yani hem okul takım hem kulüp takımlarında oynadım. E, yani Dünya gızı olacak bir adam değilim ama fena da değildim. Benim giydiğim o dönem ilk başında en iyi ayakkabım Çin kesiydi. kesiydi. Çin kesiydi bir şey vardı biliyorsun. O evet, da bir şeydi, tabii. onu giymek de bir şeydi. Bir şeydi yani. tabi. Yani neyse. <gülüyor> o yüzden bu kadar e, teknolojinin e, imkan sunduğu dönemde e, benim gençlere şeyim şu olabilir. E, keşif yapmak önemli. Keşif için üç tane şey lazım. Bir, okumak lazım. Okumak derken ben okumayı yine e-book'tan şundan bundan değil, kitap okumak, kitap kokusu, kütüphane merakı, araştırma merakı, ansiklopedi merakı. Ben çocukken ansiklopedi okurdum deli gibi, annem derdi oğlum bırak şunu gözlerim bozulacak derdi. Gözüm filan bozulmadı hala gözlerim hala görüyor bakın gözlük takmıyorum. Evet. Hayatım boyunca bayılırdım okumaya yani, e iki seyahat edin tamam seyahat etmek bugün çok pahalı olabilir o zaman yakın yerlere gidin, yakın yerleri keşfedin. Evet, yani evet. seyahat illa ki uçakla 7 saat yolculuk yapmaya gerekmiyor. Yakınızdaki yerleri yani keşfedin, ya. Şu an yerler keşfedin ya. Bizim de Mahallenizi keşfedin yani mahalledeki insanları keşfedin. Üç, insana doğru gidin. İnsan en büyük zenginliktir. Ha, i̇nsanın iyisi kötüsü var ayrı hikaye. Ama insanın vereceği zenginliği kitap veremez size. Bak, bir insandan alacağınız keyfi kitap size veremez. Ayrı hikaye. İki farklı konu ama ikisi de eğitici olabilir ama bir insandan canlı kaynaktan alacağınız bilgi, enerji, geçmişe ait, geçmiş dönük bilgiler çok önemlidir. O yüzden seyahat etmek, insana doğru gitmek çok önemlidir. İki, ya üç diyelim hadi, meslek yaşamı herkes için önemlidir. Tabii ki bir okulu bitirdiniz bir işe girdiniz kariyer yapıyorsunuz para kazanıyorsunuz bir aile kuracaksınız işte hedefleriniz var ev alacağım araba alacağım bu modern batı yaşamının empoze ettiği bir takım kurallar var bunların dışına çıkma ihtimalimiz bugünkü şartlarda yok bir kere bunu kabul etmek Hı. lazım yani işte ben bir hırka bir lokma ekmekle dağ tepesine yaşayacağım güzel hikaye de bu olmuyor Hı. artık yani buna kimse inanmıyor o zaman meslek yaşamı dışında zenginleştirecek hayatınızı, keyiflendirecek ve işin yeknesak, e, monoton, sıkıcı havasını size unutulacak keyifler bulmak lazım. Yani bu keyifleri tabi herkesin aile ortamı, eğitim ortamı, yaşadığı coğrafya bunlar farklı şeyler ama yani yemek yapmak bile bir keyif. Yani evet. mesela yemek yapmak, ne bileyim seyahat etmek, kitap okumak, işte balaya gitmek, bir spor yapmak, yani spor yapmak için illa milli oyuncu olmak, milli sporcu olmak gerekmiyor. Yok. Yani sonuçta e, yürüyerek İstanbul'u keşfetmek bu da bir spor. Ne bileyim, hani bu, biz hani bu sürede yaşıyoruz ya söylüyorum. E, bunlar önemli ama bence en önemlisi de benim için hayatta, benim en büyük kazancım. Ben hep insanlara açık oldum, insanlara doğru gittim. Ve insanları kendime doğru çekmeyi becerdim bir şekilde. Bu bana babadan geçmiş bir yetenek, büyük ihtimal Rahmetli babamın genetik... E, Kodlamasını. Kodlamasını ben de almışım yani insan keşfetmek bile bir hobi olabilir bakın yeni insanlar tanımak yeni insanlarla konuşmak bakın ben mesela tamam bu beyefendiyi tanıyorum Kerem Görsev'in abisi benim hastam hastamın büyük oğlu bir sürü sıfat var değil mi evet, bugün mesela bu kimliğiyle gördüm yeni bir şeyini keşfettim şimdi sizi ilk defa görüyorum çok keyifli bir sohbet ettik sizinle. İşte dediniz ki ben sizi daha evvel görmüştüm işte çünkü aynı yerde başka doktora geliyordum bilmem ne. Zaten dünya küçük. Bir doğru, sürü insanlar doğru. hani şans eseri karşılaşıyor. O yüzden e, yaşım itibariyle yeni gençlere çok fazla öğüt verme şeyim de yok benim. Şansım yok. Çünkü o kadar farklı bir şeyden geliyoruz ki gezegenlerden geliyoruz <gülüyor> ki yani. <gülüyor> hakikaten yani şeyimiz farklı. Zemin çok farklı. Ama ben hala şuna inanıyorum. Onların high-tech dünyasıyla bizim daha analog insancıl dünyamız. analog dünyamız arasında bir yol bulunabilir. Bir patika bulunabilir ve o patikada herkes çok mutlu şekilde çok güzel. bir yere gidebilir diye düşünüyorum. Yani. Harika. Peki. Evet. Bir programı kapatıyoruz. Kapatmadan evet. evvel evet. E, biz ikinci sene hep, bu senede üçüncü sene, evet. iki senedir Türk cihazcılarından son parçalar parçaları seçiyoruz. Evet. son parçaları. Sevgili Hakan'dan da aynısını rica ettik bu akşam için. Kimi seçtik e, bu akşam için e, bu sene kaybettiğimiz Şubat'ta kaybettiğimiz Mafi Falay. Biraz evvel bahsettim. Bu sene Akbank cazda kendisine çok ciddi bir saygı duruşuna bulundu. Mafi Falay gecesiyle. E, huysuz, ihtiyar ama muhteşem trompetçi Mafi Falay. Onun e, bir parçası kendi altısı e, kaydetip parça Hank's Toon peki çok teşekkür ederiz Hakan yüreğine sağlık harika bir sohbet oldu ben teşekkür Seninle ederim buraya çok etmekten. keyif aldım çok, mutlu çok teşekkürler ayağına sağlık tekrar Mağazım gelmek sağlık. isterim her zaman her üstüne. zaman zaten bir takım e, CD alışverişlerimiz de olacak evet, evet, evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> peki hoşçakalın iyi haftalar ee, iyi, i̇yi geceler. olsun Ben atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy Cazla laflayacağız.